Vatan Yahut Silistre, Dört Perde Kişiler Zekiye Hanım, Hanife Hanım, İslam Bey, Gönüllü Zabit, Ahmet Sıtkı Bey, Albay, Rüstem Bey, Yarbay, Abdullah Albay'ın Çavuşu, Bir Yarbay, Bir Binbaşı, Birinci Subay, ikinci Subay, Üçüncü Subay, Erler, Gönüllüler. Birinci Perde Perde açılınca bir tarafı sokağa bakan bir oda görünür. Zekiye, Arnavutluğa özgü bir kadın elbisesiyle mindere uzanmıştır. Elinde bir kitap, önünde bir mum vardır. İslam Bey de sokakta dolaşmaktadır. Birinci Sahne Zekiye Kitabı yastığın üzerine bırakır. Ah anneciğim, anneciğim. Gönlüme niçin bu kadar iyilik verdin? Fikrimi niçin bu kadar açtın? Şimdi kızını görsen, okuttuğuna pişman olurdun. Benim gönlüm öyle büyük büyük duygulara nasıl dayansın? Benim beynim öyle geniş geniş düşüncelere nasıl tahammül etsin? Yüreğim ne kadar çok çarpıyor. Sanki göğsümü yerinden koparacak da dışarı fırlayacak. Beynim ne kadar sıkılıyor. Sanki başımı parçalayıp etrafa dağılacak. Elleriyle yüzünü kapayarak, ''Anneciğim, anneciğim, daima babamı düşünmen için açtığın, hazırladığın zihinde başkası geziyor. Daima seni sevmek için terbiye ettiğin, büyüttüğün gönülde başkası hüküm sürüyor. Seni babam okutmuş, onun yolunda öldüm. E beni de sen okuttun.'' Oysa benim değil yoluna ölmek, öldüğüne ağlamak bile aklıma gelmiyor. Ah, hep o. Gözümde o, hayalimde o, aklımda o, o, o, o. Bir kere sokakta gördüm. Keşke yüzüne baktığım zaman gönlüme düşen ateş gözlerime eritseydi. Daha ilk bakışta bütün gücümle gözlerimi başka tarafa çevirmek istedim. Ama olmadı. Eyvah! Ne vücudumda güç buldum, ne gözlerime söz dinletebildim. Sanki ömrümde gördüğüm, duyduğum, okuduğum, düşündüğüm ne kadar güzel şey varsa hepsi bir yere toplanmış, sonra da bir insan çehresi olup karşıma gelmişti. Biraz düşünür. Hayat ne kadar da hayret verici şeylerle doluymuş. Birkaç gün önce yanımda biri ağlasa, Mutluluk gözyaşları döküyor sanırdı. Bugün duyduğum kahkahalar bile kulağıma yasmış gibi geliyor. Birkaç gün önce gamlı bulutlarda şimşek çaktıkça biri gülüyor gibi görünürdü bana. Bugünse yeni açmış güllerde çiğ görsem birinin gözyaşı dökülmüş sanıyorum. Birkaç gün önce yüzüm gülüyordu. Sanki her şey benimle beraber gülüyordu. Bugün gönlüm ağlıyor. Sanki her şey gönlümle beraber ağlıyor. Yine sabah oldu. Yine gözüme bir dakika uyku girmedi. Üf. Mumları söndürerek. Zavallı mum. Acaba ben de senin gibi yana yana tükenip gidecek miyim? Beş dakikacık uyuyabilseydim belki rüyada görürdüm de ayaklarına kapanırdım. Doya doya ağlardım. Allah'ım o mektup neydi? Ateşle yazılsa insanı o kadar yakmaz. Okudukça sanki gözlerimden yüzüme, oradan da göğsüme doğru damla damla alev parçaları saçıldı. Acaba süt annem mektubu getirdiği zaman utancımdan nasıl yerlere geçmedim? İnsan sevincinden ölmüyor fakat çıldırabilir. Mektup sözünü işittiğim gibi ondan geldiğini anladım. Kendisi gelse belki utanırdım, çırpınarak üzerine koşmazdım. Gönülde keramet mi vardır nedir, bazı zamanlar oluyor. Görünmeyeni, fark edilmeyeni de biliyor. Ah ben o zaman başka kimi düşünebilirdim? Hala kimi düşünüyorum? Mektup babamdan da gelse yine ondan sanmaz mıydım? Belki dünyaya geldim geleli, bir kere yüzünü görmeye can attığım babamdan gelse de üzülürdüm. Seviyorum. Sevmekten kendimi bir türlü alamıyorum. O da beni seviyor. Sevdiği mektubunda yazılı, kendi el yazısıyla üstelik. Elbette gerçektir. İkinci sahne. İslam Bey, Zeki'ye. İslam Bey. Pencereden girerek. Ben gönlümü meydana çıkarabilirim. Ne yapayım ki içindeki sırlar sana yine de görünmez. Zeki, İslam Bey'i görünce oldukça telaşlı bir halde yanına koşmak ister fakat kendini toplar. Heyecanın etkisiyle bir süre susar. Sonra kendi kendine kısık bir sesle konuşur. Şimdi ben her gün Allah'tan ölümümü istemekte de haklı değil miyim? Biri görse bana ne der? İslam Bey. Kimsenin görmesi mümkün değil. Bu kadar gün bu kadar gecedir kendimi göstermemek için topraklarda yuvarlanıyorum. Sabah oluyor neredeyse ancak gözler hala açılmadı. Gece bitiyor, uyku daha yeni başladı. Her gece buraları dolaşıyorum, bana güven. Zekiye, sevincini gizleyerek soğuk bir tavırla sizi davet eden mi var? İslam Bey, Allah aşkına, ellerini yüzüne tutma. Dünyayı ömrümde bir gün gördüm. Çünkü bana göre dünya sensin. Bir daha görecek miyim? Orasını Allah bilir. Deminden beri casus gibi pencerenin altından sözlerini dinledim. Zekiye, kırıldığını hissettiren davranışlarda bulunur. Suçumun ne kadar büyük olduğunu bilirim. Aynı şeyi bir başkası bana yapsa gözümde kıyamete kadar alçaklıktan kurtulamazdı. Zekiye'nin kırgınlığı artar. Haydut gibi pencereden bir eve girdim. Zekiye'nin kırgınlığı daha da artar. Benim buraya girdiğim gibi biri bizim eve girse kanını helal sayar öldürürdüm. Zekiye'nin hallerine telaş da karışır. Ne yapayım ki başka türlüsünü seçemezdim. Seni seviyorum. Senden ayrılacağım. Bugün ağzından beni sevdiğini duydum. Bugün sana veda edeceğim. İşte gönlün benden kaçmak istedikçe ayakların bana doğru geliyor. Ben de kendime sahip olabilseydim keşke. Elbette kendimi tutardım, elbette senin yanında olsun suçlu olmamaya çalışırdım. Merhamet. Böyle tepeden tırnağa ışıktan oluşmuş bir vücuda, taştan yapılmış bir gönül yakışmaz. Zekiye. Gönlüyle dövüşürcesine bir takım telaşı ve kararsız halden sonra kendi kendine, bu kadar zamandır ölüm azabına dayanıyorum. Olmadı. Olmadı, yine olmadı. İslam Bey'e, ne istiyorsunuz benden? Ben kendi halimle uğraşıp duruyorum. Birdenbire peri gibi önüme çıktın. Beni kendimden aldın. Uyusam, rüyamda sen. Uyansam, hayalimde sen. İnsan içinde olsam, gönlümde sen. Yalnız kalsam, karşımda sen. Daima sen, daima sen. ''Vücudumu mu istersin?'' ''İşte esirinim, canımı mı istersin?'' ''Al da kurtulayım.'' İhsan Bey, beni gördüğün zaman gözlerini çevirmek istemişsin. Öyle mi merhametsiz? Ben seni gördüğüm zaman gönlümden nelerin geçtiğini bilir misin? Göz kapaklarım bir kere yumulup açılıncaya kadar arada bütün ömrümün kaybolduğunu sanıyordum. Allah'a bin şükür olsun. Sen de benim gibi çaresiz seviyorsun. Gönlün sana üstün geliyor. Sen beni bir kere gördün. Ben seni bir kere gördüm. İşte Allah seni bana, beni sana vermiş. İşte sen can, ben de vücut. Sen muhabbet, ben gönül. Sen güzellik, ben aşk. Sen güneş gibi gözlerimi yaş içinde bırakıyorsun. Ben gölge gibi senin. Yalnız senin ayağının altında sürünüyorum. Birbirimizden burada ayrılırsak, ötede birleşiriz. Bugün ayrılırsak, yarın birleşiriz. Ayrı görünürüz, yine buluşuruz. Ayrı sanılırız, daima biriz. Gel, yanıma gel, bana bir yemin et. Ayrılsak da, ayrılmasak da, dünyada ya da ahirette, benden başka kimseye yar olmayacaksın. Zekiye, kendini tutamayarak, ''Valla!'' Kendini toplayarak mahcup bir tavırla ''Ne demek istediğinizi anlayamadım. Ben kendi kendime söyleniyordum. Siz göründünüz. Ben, ben bir şey söylemedim. Söyledim mi yoksa ne diyecektim?'' Yine duygularına hakim olamayarak son derece sert. ''Hem beni seviyorsun hem de ayrılacağız. Niçin ayrılacağız?'' İslam Bey, gideceğim çünkü...'' Zekiye, öfkeyle sözünü keserek, ''Aklımdan babamın, annemin sevgisini çıkardın. Kardeşimin mezarı gönlümdeydi, onu da unutturdun. Şimdi hayali de kendi gibi kara toprakta yatıyor. Mezarını görmeden aklıma gelmiyor. Ne uykum kaldı, ne aklım, ne de bir şeye isteyim. Hiçbir şey istemiyorum. Kendinden başka gönlümde bir şey bırakmadın.'' Şimdi de kendine elimden alacaksın. Hem de müjdesini kendin getiriyorsun. Kalbimi parçalayacaktın da bana bu merhameti, bu insafı mı gösterecektin? Kendi kendine öfkeyle söylenip gezinerek sonunda ne olacak? O bu memleketten gider, ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün her lezzetini kaybettikten sonra kara toprağın nesi var? Birkaç dakikalık can acısından mı korkacağım? İslam Bey kendini tutamayacak kadar istekli gideceğim. Zekiye yanına koşar ve konuşmasını keser. Önce beni öldür. İslam Bey duymamış gibi gideceğim. Zekiye yine sözünü keserek. Sen de o kadar erkeklik yoksa ben kendimi öldürürüm. İslam Bey ağır başlı. Ve son derece kararlı bir halde gideceğim, gideceğim, gideceğim. Yoluma cehennemin ateşleri saçılsa yine gideceğim. Göğsüme Azrail'in pençesi dayansa yine gideceğim. Babamın mezarını çiğnemek gerekse yine gideceğim. Annemin vücudunun ayağımın altında ezileceğini bilsem yine gideceğim. Gerçekten benim için öleceğini bilsem yine gideceğim. Zekiye, öfkeyle gezinir. Sesi duyulacak şekilde kendi kendine. Ah, inanmıyor. Kendisi için öleceğime inanmıyor. Belki öldüğüm zaman da inanmaz. Hışımla İslam Bey'e döner. Gideceksin, gideceksin. Niçin gideceksin? İslam Bey ağır başlılıkla. Kandil geceleri mezar ziyaretine gidersin ya zekiye öfkeyle Giderim sonra İslam Bey. Hiç benim ailemden oralarda yatan gördün mü? Atalarımdan 42 şehidin adını bilirim. Rahat döşeğinde ölmüş bir adam işitmedim. Anladın ya bir adam işitmedim. Devlet savaş açmış, düşman sınırda şehitlerimizin kemiklerini topraklarını çiğnemeye çalışıyor. Nasıl olur? Düşmanın silahı vatana çevrilsin de karşısında önce benim göğsümü bulmasın nasıl olur? Vatan tehlikede olsun da ben evimde rahat oturayım nasıl olur? Devlet yerinden oynasın da ben mıhlanmış gibi burada kalayım nasıl olur? Bugün vatan sevgisi her şeyden kutsal olsun da ben yalnız senin aşkınla uğraşayım nasıl olur? Dünyada her şeyin ilerlediğini bilirken, ben niçin babamdan, atalarımdan geri kalayım? Vatan, vatan, vatan tehlikede diyorum, işitmiyor musun? Beni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah besliyor, vatan için besliyor. Ben doğduğum zaman açtım, vatan karnımı doyurdu. Çıplaktım vatan sayesinde giyindim. Vatanımın nimeti kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın toprağından, nefesim vatanın havasından. Ben şimdi vatan için ölmeyeceksem niçin doğdum? Ben adam değil miyim? Görevim yok mu? Vatanımı sevmeyeyim mi? Ah vatanını sevmeyen adamdan nasıl aşk beklersin? Zekiye Eğer vatan, vatan olunca ben... Ne derim? Ben, ben ne diyebilirim? Git, git beyim. Dünyanın bu hali de varmış. Ben vatanın ne demek olduğunu bilirdim. Ancak iki kalbi birbirinden koparabileceğini bilmezdim. Meğer koparırmış. Benim gönlümü kopardı. Hala içime kanlar akıyor. Gözümle görmüş gibi biliyorum. İstediği kadar aksın. Git beyim, ben olsa olsa iki damla yaş dökerim. Bizin vermezsen onu da dökmem, gönlümde saklarım. İsterse her damlası bir zehir olsun. Savaşa gideceksin değil mi? Vatanın için gideceksin değil mi? Beni de unut, dünyayı da. Ben, ben bir mektubunu bile istemem. İnşallah gider gelirsin. O zaman burada beni bekliyor bulursun. Ben her zaman beklerim. Yok eğer... Uf, her sözde sanki ciğerim yanıyor. Ağlayıp yere kapanır. İslam Bey Bari gerisini de ben tamamlayayım. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım açıksa, o zaman sen de istediğin kişiyi seçebilirsin. Zekiye, Allah yüz bin kere canımı alsın. Bana gözünün önünde ellerimle kalbimi parçalatacaksın. Sen şehit olursan mı? O zaman benim dünyayla ne ilgim kalır? Ben niçin yaşayacağım? Hayatından bıkanlara ölümden kolay ne var? Yolunda ölmez miyim sanıyorsun? Bir kere yüzüme bak. Ölüden ne farkım kalmış? Kendi kendine, acaba... Birbirinden ayrılmıştı ölmüş iki garibin toprağını havada birleştirecek kadar feleğin insafı yok mudur? Sevgiyle gel beyim. Benden bir yemin istemiyor muydu Alemleri sevgi üzerine yaratan Rabbimin binbir adına yemin ederim. Dünyada da, ahirette de zekiye senindir, senin kulundur. İslam Bey, ben de Allah'ın. Zekiye, sözünü keserek, sus, yemin edeceksen istemem. Ağzından bir yalan çıkabileceğini bir dakika düşünsem, o dakika çıldırırım. Ah bilsen seni gözüm nasıl görüyor, gönlüm nasıl biliyor. Yüzüne baktıkça Allah'ın lütfu canlanmış da önümde geziyor sanıyorum. Sen erkeksin, belki böyle şeyler aklına gelmez. Seni gördükçe ne düşünüyorum biliyor musun? Sen gittikten sonra aklında kalacak olan hayalimi kıskanıyorum. Telilik, Değil mi? İslam Bey. Allah aşkına biraz gayret. Bırak da veda edebileyim. Benim kalbimi demirden mi sanıyorsun? Kendi kendine. Vatan uğrunda. Her şeyi feda etmeye kendimi herkesten daha çok hazır hissederken, 17 yaşındaki bir kız kadar olamadım. Ben kederimden ağlamamaya çalışıyorum. O merhametinden gülmeye uğraşıyor. Biraz düşündükten sonra, artık ölsem de gam yemem. Senin bu halini gördün mü ya? Vatanda senin gibi bir kız görmek, sana sahip olmaktan da büyüktür. Uykudan uyanır gibi, hem emin ol, düşman üzerime gülle değil, yanar dağlar, kuyruklu yıldızlar atsa yine ölmeyeceğim. Zekiye, umut, hayal. İslam Bey, sen Allah'ın adaletini bilmez misin? Zekiye, bilsem ne olur. İslam Bey, bir kere düşün. Vatan ki herkesin hakkını, hayatını korurken onun korunması söz konusu olunca vatan evladını sınıra zorla gönderiyorlar. Vatan herkesin öz annesidir. Birçok insan sağlığında sütünden, hastalığında ilacından geçinmeye çalışır. Bu vatanın her karış toprağı atalarımızın kanıyla yoğrulmuştur. Kimse üzerinde iki damla gözyaşı dökmek istemiyor üzerinde 40 milyon can var. uğrunda isteyerek can verecek 40 kişiye sahip değil. Bu vatan ki bir zamanlar kılıcının gölgesinde birkaç devlet yaşarken şimdi ancak birkaç devletin sayesinde kendini koruyabiliyor. Vatan erkeklerimizin hala anlamını bilmediği kelime. Kadınlarımızsa adını dahi duymamış. İşte Kibir say, gurur say, delilik say, her ne sayarsan say. Ben o vatanı sana bana muhtaç görüyorum. Vatan benim gibi bir asker ister. Fikrinde ne kadar umudu, gönlünde ne kadar arzusu olursa olsun, vatan adını duyar duymaz, hepsi birden sabaha rast gelmiş yıldız gibi sönmüyorsa, vay halini. Ve senin gibi bir anne ister ki, benim gibi bir evlat yetiştirebilsin. Memleketimizde bu vatanseverlik fikri, anne karnına yeni düşen çocuk gibi küçücük bir şeydir. Allah'ın adaletine yakışır mı seni beni bu dünyadan alarak o fikrin ve o fikir sahiplerinin varlığını anlamsız bırakmak? Estağfurullah. Bir kadının karnını yarıp da içindeki saçı bitmedik masumu parçalamak kalabaka haydutlarına yakışır. Kaderde öyle zulümler olmaz, elbette olmaz. Hem yaşayacağız, hem de vatanın gelecekteki iyi günlerini göreceğiz. Daha sonra da ardımızda vatan yolunda ölmeyi bin yıl yaşamaktan hayırlı sayan çocuklar bırakacağız. Görürsün bak, çok geçmeden beni karşında kurşun yarasından yapılmış rütbelerle süslü görürsün. Zekiye, hayal, hayal. Babam da böyle şeyler söylermiş, böyle umutlarda bulunurmuş. Annem her gece anlatırdı. Sonunda ne oldu? Hala öldüğü yeri kimse bilmiyor. İslam Bey, neden öldüğüne inanıyorsun? Zekiye, hiç sağ olan adam 15 yıl sevgili eşine, sevgili oğluna, sevgili kızına bir haber olsun göndermez mi? Üçüncü sahne, Zekiye. Bir iki dakika o durumda kaldıktan sonra odanın her tarafına göz gezdirerek sonunda gitti. Yoksa rüya mıydı? Ah, sevinecek bir şey olsaydı belki rüya çıkardı. Beni de kendi gibi dayanıklı sanıyor değil mi? Gösterdiğim çabaya inanır öyle mi? Ah, gönlümde ne ateşler yanıyor. Ciğerime ne hançerler vuruluyor. Gözümden ne zehirler akıyor. Bilseydi belki beni böyle bırakacağına acırdı da öldürür öyle giderdi. Beyim, sen beni vatanın için terk ettin. Ben seni kimin için terk edeyim? Benim vatanım da sendin, canım da. Seni iki kerecik görmek nasip oldu. Gördüğüm zamanların bir dakikası geri dönebilse yerine tüm ömrümü verirdim. Şimdi yanımdaydı, tutamadım. Hala bağırsam sesimi duyabilecek. Sanki gönlümün eli var da boğazımı sıkıyor. Hala koşsam arkasından yetişebileceğim. Sanki gönlümün zinciri var vücudumu sarıyor, gücümü kesiyor, ayaklarımı birbirine dolaştırıyor. Ayrılık, ayrılık, yine ayrılık. Ah, sanki nefes mi alıyorum? Canımın bir parçası kopuyor da ağzımdan yere dökülüyor. Biraz düşündükten sonra... Niçin ölümü bekleyip durayım? Zaten her nefeste ömrüm tükenip gidiyor. Bu durumda zaten üç gün yaşamam. Bugün ölüversem ne olur? Gönlümün paralanmadık neresi kaldı? Varsın üzerinde bir de bıçak yarası bulunsun. Tekrar düşünür. Ya o? O yaşayacak. Eğer duyar da benden sonra kendini öldürürse... Niçin? Niçin öldürsün? Onun vatanı var. Vatanı için hizmet edecek. Vatanını benden fazla sevmeseydi, beni bırakıp gitmezdi. Sanki öldükten sonra hayalinde mi kalacağım? Annemi gözümün önüne getirmek istiyorum da mümkün olmuyor. Zavallı kadının mezarda gözlerine baksalar hala göz bebeğinde zekiyesi bulunur. On için daima beni düşünsün. Kara toprak neleri örtmez. Yokluk içinde neler kaybolmaz. Biraz düşündükten sonra ya benden sonra ya benden sonra bir başkasını severse. Dünya bu ya, kim bilir, yemin de etmedi, ben ettirmedim. Hayalet görmüş gibi korkuyla minderin üstüne yağılır Yok, yok, o dünyada benden başka kimseyi sevmez, kimseyi sevemez. Severse mezarımı parçalar, kanlı kefenimle önüne çıkarım. Öfkeyle, acı acı gülerek, ben onun yoluna öleyim de o başkasını sevsin. Ah kendimi öldürüp de düşmanımı düşmansız mı bırakayım? Yine mindere kapanarak. Ya Rabbi, ya Rabbi ben mezarın yılanlarına, çıyanlarına razıyım. Gözümün önünde korkunç korkunç hayaller geziyor. Anneciğim, anneciğim, kara topraklarda yatacağına, kızının yanında olsan ne olurdu? Aç, kollarını aç, kucağını aç. Ah üşüyorum, korkuyorum. Kendi hayalimden, kendi düşüncelerimden, kendi kendimden korkuyorum. Kucağını açamazsan bari mezarını aç da ben de bir tarafa sokulayım. Dördüncü sahne. Zekiye odada. İslam Bey ve gönüllüler dışarıda. İslam Bey sokakta. Arkadaşlar hep buradayız değil mi? Zekiye sesi işitir, pencereye koşar, saklanır. Bir gönüllü, çevreyi süzerek, Hepimiz buradayız. İstan Bey, Kardeşler, bayrağımızın altında toplanmışsınız. Beni önder seçmişsiniz. Övünürüm. Fakat bilmem benden memnun kalacak mısınız? Ben savaşa gidiyorum ama ölmek için gidiyorum. Aylığım yok, isteyenler yanıma gelmesin. Yağma düşünmem, düşünenler çevremden çekilsin. Rahat aramam, arayanlar arkama düşmesin. Kurşundan gülleden korkmam, korkanlar karılarının yanında otursun. Mümkün olsa bütün vatan kardeşlerime şu zayıf vücudumu siper edeceğim. Mümkün olsa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım. Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım. Duyuyor musunuz? Söylediklerimi anlıyor musunuz? Ölüm korkusunu gönlünüzden çıkarmak elinizden gelir mi? Göğsünüzü vatanın sınırlarını korumak için siper eder misiniz? Kendinizi şimdiden ölmüş bilir misiniz? Ölümünüzü aramaya gidebilir misiniz? Biz vatanı koruyacağız... Allah da bizi koruyacak. Korumazsa yine kendi bilir. Kendinize bu kadar güveniyor musunuz? Nereye gideceğimizi bilseniz hepiniz benim gibi olurdunuz. Arkadaşlar, Tuna boyuna gideceğiz. Tuna bizim için ölümsüzlük kaynağıdır. Tuna aradan kalkarsa vatan yaşamaz. Vatan yaşamazsa bizler de yaşamayız. Belki yaşayan bulunur. Evet, belki bulunabilir. Öfkesinin doruğunda bir hiddette, yok yok yaşayan bulunur fakat o insan değildir. İnsan vatanın ayaklar altında çiğnendiğini görürse yaşayamaz. İnsan annesinin ayaklar altında çiğnendiğini görürse yaşayamaz. İnsan veli nimetinin ayaklar altında çiğnendiğini görürse yaşayamaz. Veli nimetini ayak altında görüp de yaşayan köpekten alçaktır. Kardeşler, İnsan köpekten alçak değildir. İnsan hiçbir zaman değil köpekten, hiçbir şeyden alçak olamaz. İnsandan büyük bir Allah vardır. Allah vatanı muhabbet duymayı, vatanı sevmeyi emrediyor. Bizim vatanımız Tuna demektir. Çünkü Tuna elden gidince vatan kalmıyor. Tuna kıyılarının neresini karıştırsanız, oralarda atalarınızın kemiklerini bulursunuz. Tuna'nın suyu bulandıkça üzerine çıkan topraklar, onu korumak için şehit olanların izlerini taşır. Osmanlı'nın adı duyuldu duyulalı Tuna geçildi. Hem de birkaç kez geçildi, birçok kez geçildi ama hiçbir zaman alınamadı. Osmanlılar durdukça da alınamaz. Hele Osmanlı, Osmanlılığın ne demek olduğunu bilirse hiçbir zaman alınamaz. Vatanınız için ölmeye hazır mısınız? Biz ölmeyince düşman Tuna'dan geçemeyecek. Geçenler bizi ya ölmüş ya da yaralı bulacak. Ben öleceğim diyorum. İçinizde ölümden korkmayanlar kimlerdir? Arkamdan ayrılmayacağınıza Allah adına yemin eder misiniz? Gönüllüler. Allah adına yemin ederiz. Besa, besa, besa. Zekiye. Pencerenin önünde acı acı güler. Beyi seven hiçbir zaman arkasından ayrılmazmış. Bak, konuşurken vatandan başka bir şey düşünüp söylüyor mu? Bak, hiç aklına burada bir zavallının durduğu geldi mi? Kendisinden ayrılmayı, canından ayrılmayla bir tutan kadın aklına geldi mi? Seni seven hiçbir zaman arkandan ayrılmazmış öyle mi? İşte ben de ayrılmayacağım. Ama erkek diyemişim. Olsun. Kim bilecek? Altıncı sahne. Zekiye, Hanife. Hanife, odaya girer. Kızım, hanım kızım. Zekiye telaşla öbür odaya koşar. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Kızım benim, hanım kızım. Ben hasta olunca bir fincan ilacı iki saatte getirir. Kendi istediği iş için bak nasıl da keklik gibi sekiyor. Zekiye. Yarı giyinik bir halde odaya girer. Hanife'yi görmez. Bir yandan da giyinir. Kardeşim, bu kucağımda öldüğün zaman sırtından çıkmıştı. Ben de saklamıştım. Şimdi kim bilir ben kimin kucağında öleceğim de sırtımda bulunacak. Hastalık bulaşırmış. Keşke gerçek olsa da bana bulaşsa. Keşke benim de bir kardeşim olsa kucağında ölsem. Hanife, bu nasıl kıyafet, ne yapıyorsun? Zekiye, Öfke ve üzüntüyle titreyerek, ''Gel buraya kadın, beni bahçelere götür de erkeklere göster diye sana kim dedi? Bana bir erkekten mektup getir diye sana kim dedi, kim dedi? Kim dedi, söyle bakayım.'' Hanife, ''Kızım, hanım, kızım ne oluyorsun?'' Zekiye, ''Ne mi oluyorum? Ben bilir miyim ne oluyorum? Çıldırıyorum, aklım başımdan gidiyor. Kendimi öldüreceğim, anladın mı? Nedeni de sensin, hepsinin nedeni sensin, hepsinin.'' Hanife, akızım ben ne yaptım? Zekiye, ne mi yaptın? Beni seven arkamdan ayrılmaz dedi, işitmedin mi? Sesi hala buralarda geziniyor, işitmiyor musun? Yüreğime sarılan aslan pençesini görmüyor musun? Beni çekiyor, hem de nasıl çekiyor? Bir kere de yüzüme bak, hiç benim gözlerimi böyle kan içinde gördün mü? Yüzümü böyle toprak renginde ha? Çekiyor, aslan pençesi çekiyor. Ta yüreğimde, ta can evimde. Nedeni de sensin. Anla da ben ne yaptım deme. Mindere kapanıp ağlayarak. Keşke bana süt yerine zehir verseydin de bunları görmeseydim. Hanife. Kızım, hanım kızım. Hay Allah canıma alsın. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Zeki'ye kendini toplayarak. Süt anneciğim. Benim merhametti süt anneciğim, ben sana böyle acı sözler söyler miydim? Ben senin yüzüne böyle bağırır mıydım? Elimde değil, kendimi tutamıyorum, ah halimi bilmezsin. Süt anneciğim, verdiğin süt hala iliklerimde duruyor, hala gözümün önündedir. Ben çocukken ağlarsam, kederinden acı acı gülerdin. Gülsem sevincinden gözlerin dolardı. Benim keyfim kaçsa hastalanırdın. Hastalansam sen sanki ölürdün. Bak, bu yaşıma geldim de hala kucağına yakışıyorum. Benim için ağladığın yetmedi mi? Döktüğün yaşlar yüzünde yer etmiş, gönlünü mü kırdım? Sen gücenmezsin değil mi? Sen bana hakkını helal edersin değil mi? Süt anneciğim, anneciğim hakkını helal et. Ben gidiyorum. Hanife, kız sen çıldırdın mı? Beni ak saçımla tımarhanelerde mi süründüreceksin? Nereye gidiyorsun? Zekiye, ah nasıl seviyorum bilsen, gitmezsem mutlaka kendimi öldüreceğim. Dünyamda, de harap olacak, bu da umurumda değil. Cehennemde azap ederse Allah eder, o dünyada kalacak, o ben kara toprakta yatacağım, o belki başkasının. Hızla Hanife'nin kucağına koşar. Ah anneciğim, sanki annem mezardan çıkmış da elbiselerini değiştirmiş. Beni bırak. Beni düşündürme. Çıldırmamı ister misin? Ne kendime öldürebiliyorum, Ne ölü gibi yaşamak elimden geliyor. Ağlar. Gideceğim. Onu seven, Bir an bile olsun ondan ayrılmazmış. Hanife, Şaşkın şaşkın, Kızım kızcağızım, Hay ayaklarım kırılaydı, Hay ağzım kuruyaydı, Hay Allah bin türlü belamı vereydi de, Zekiye, Sus, kendine beddua etme. Ben şimdi kendimde değilim, aklım başımda değil. Ölümden beter haller içindeyim. İşte bana bu sıkıntıların bir dakikası şimdiye kadar yaşadığım hayattan daha lezzetli geliyor. Şimdi gideceğim. Kim bilir bu gece hangi ağacın altında, hangi mezarın üstünde yatacağım. Kim bilir etrafımda akrep mi bulunacak, yılan mı dolaşacak. Kim bilir aç mı kalacağım, susuzluktan mı öleceğim. Gideceğim. Yine de gideceğim. İslam'ın ardından gideceğim. O da benim gibi gideceğim, gideceğim diyordu. Hanife şaşkındır. Zekiye gittikçe öfkelenerek, daha mert bir tavırla gideceğim. Gideceğim. O gitti. Ben hala burada duruyorum. Kapıyı şiddetle kapatır, çıkar. Yedinci sahne. Hanife. Hanife, kendini toplayarak, Ah nereye? Kapıyı paralamış. Hala gidiyor. Kızım! Kızım! Kızım Zekiye! Gerçekten gidiyor. Gerçekten gitti. Ah! Mindere yığılır, perde iner. İkinci Perde Perde açılınca Silistre Kalesi'nin bir tabyasında ötede beride bir takım gönüllülerin oturduğu görülür. Erkek giysileriyle Zekiye de içlerindedir. Birinci sahne Gönüllüler Abdullah Çavuş Zekiye Bir gönüllü Susun susun! Bir başka gönüllü Ne var? Önceki gönüllü Mızıkayı işitmiyor musun? İkinci gönüllü E telaşın neden işte asker geliyor? Birinci gönüllü Hava savaş havası Zekiye Mızıka savaş havası çalıyorsa biz de savaş türküsü söyleriz. İkinci gönüllü, şunun da çocukluğuna bak. Abdullah Çavuş, çocukluk bunun neresinde? Savaşta savaş türküsü söylemekle kıyamet mi kopar? Birinci gönüllü, canım susun. Birkaç kişi birden, gelin Türkiye, gelin Türkiye. Hepsi birden. Amalimiz, efkarımız, ikbali vatandır. Serhaddimizi kale bizim hakibedendir. Osmanlılarız, zinetimiz kanlı kefendir. Kavgada şehadetle bütün kanmalarız biz. Osmanlılarız, can veririz, nammalarız biz. Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda. Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda. Her köşede bir şir yatar toprağımızda. Kavgada şehadetle bütün kam biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Osmanlı adı her duyana lerze resandır. Ecdadımızın heybeti maruf cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Kavgada şehadetle bütün kam biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Top patlasın, ateşleri etrafa saçılsın. Cennet kapısı can veren ihvana açılsın. Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın. Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. İkinci sahne Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, Zekiye, Gönüllüler Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın. Bir gönüllü. Hepimiz burada kalmak istiyoruz. Onun için buraya geldik, birbirimizden niçin ayrılacağız? Sıtkı Bey, hiç kimseyle ilgilenmeyerek ağlar. Düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne kadar bütünüyle kuşatılacak gibi görünüyor. Allah korusun. Devletimiz kalesini kendi askeriyle koruyacak kadar güçlüdür. İçinizde burada olmak istemeyen varsa paşa izin verdi. Hemen bugün dışarı çıkabilir. Bir gönüllü, Düşman çok, asker az, bizi azaltmak mı istiyorsunuz? Abdullah Çavuş, Asker az diye kıyamet kopar mı? Azdan az olur, çoktan çok. Sıtkı Bey, Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Sen sus da biraz bunlar konuşsun. Abdullah Çavuş. Ay ben konuşunca kıyamet mi? Sıtkı Bey sözünü keserek. Subhanallah. Ağalar. Kuşatmada kurşun var. Gülle var. Açlık susuzluk da var. Kim kendini kurtarmak isterse. Bir gönüllü albayın karşısına gelir. Bey, bey. Biz buraya kendi isteğimizle geldik. ''Gelişimiz bugünler içindi. Siz bir elinizde bize düşmanı gösteriyorsunuz, bir elinizde kaçacak kapıyı. Saçıma sakalıma ak düşmediğine mi bakıyorsunuz? Ben yaşadığım kadar yaşadım. Kefenimi koynuma koydum, şehitliği göze aldım. Bağdat'tan buraya kadar o niyetle geldim.'' Abdullah Çavuş, ''İşte hepsi de böyle konuşacak. Hepsi de bu akılda. Ay ne darılıyorsun.'' Bir kere de iş benim dediğim gibi olsun sanki kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey gönüllüye seslenerek, Kardeşim, sözüm size değil. Bir gönüllü, peki hangimizedir? Bir başka gönüllü, hangimizi daha savaş başlamadan düşmandan kaçacak kadar alçak sanıyorsunuz? Sıtkı Bey, pekala. Siz de bizim gibi vatan yolunda ölmek istiyorsunuz. Çabanız Allah katında karşılıksız kalmaz. Hayatınız giderse adınız kalır. İnsan olan için öldükten sonra güzel bir ad bırakmak, ölmemekten daha hayırlıdır. Kalbiniz rahat olsun, ölümden korkmayın. Korksanız da, korkmasanız da elbette bir gün gelir, o sizi bulur. Kurtulamayacağı şeyden kaçmak insana yakışmaz. Zekiye'ye seslenerek, Çocuk! Zekiye, Efendim, Sıtkı Bey garip bir ifadeyle yüzüne bakar. Sen kimsin? Zekiye telaşla, Adem. Sıtkı Bey, adın nedir? Zekiye kendini toplar, Adem efendim. Sıtkı Bey kendi kendine, ne münasebetsiz hayaller. Zekiye'ye, kaleden çıkma iznin var. Zekiye. Kalede kalmaya izin yok mu? Sıtkı Bey, çocuğum ne işe yararsın ki seni alıkoyayım? Zekiye, vatan için öleceğim başka ne yapmamı istersiniz? Sıtkı Bey, sen daha silah bile kullanamazsın. Zekiye, ben size canımı vermekten söz ediyorum. Siz bana yaşımın küçük olduğunu söylüyorsunuz. Buraya adam öldürmek için mi geldiniz, ölmek için mi? ''Öldürmek için geldiyseniz beni de öldürün. Ölmek içinse emin olun sizden daha kolay, daha rahat ölürüm.'' Abdullah Çavuş, albaya yaklaşır. ''İçimizde şu zavallı çocuk kalınca kıyamet mi kopar?'' ''Sıtkı Bey, galiba sen kale elimizden çıkarsa yine kıyamet mi kopar?'' diyeceksin. Abdullah Çavuş, ''Hayır beyim, ben ölmeden kale elden çıkmaz.'' Öldükten sonra da zaten konuşamam ya. Nasıl olur da kıyamet mi kopar? derim. Zekiye, benden ne istiyorsunuz? Vatan bir Allah tekkesi değil midir? Tekkiye gelen kurbanın semizliğine zayıflığına bakılır mı? Lütfen çocuklarınızın da devlet yolunda ölmelerine izin verin. Bu kadar genç veremden vebadan ölüyor. Ben de kurşundan gülleden ölsem ne olur sanki? Abdullah Çavuş. Şu, sanki ne olur, kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, de zekiyenin yüzüne bakarak, Çocuk, kendi kendine, Bıyıksızı ölmek ister, Aksakallısı ölmek ister. Ne diyeyim? Allah hepsini vatana bağışlasın. Üçüncü sahne, İslam Bey, Zekiye, Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş İslam Bey göğsünde birkaç erayla koşarak Bey, bey! Zekiye, ah! İslam Bey sudan geçtiler. Zekiye, kanlı nişanları göğsünde duruyor. İslam Bey, on bin kadar vardılar. Üç yüz kişiyle karşıladık. Üç saat uğraştık. Üç saatte. Ah üç saatte. Arkadaşların hepsi toprak oldu, hepsi ahirete gitti. Fakat en azından iki düşmanı da beraberinde götürdüler. Cenazeleri yerde yatıyor. Hala düşman uyuyan aslan görmüş kartal gibi birine yaklaştırmıyor da etrafında dolaşıyor. Bey 300 kişiydik. 10 bin askere karşı durduk. Güllelerin arasında gidip geldik. Başımıza dolu gibi kurşun yağdı. Sonra süngü süngüye geldik. Osmanlı'nın ne demek olduğunu onlara gösterdik. Hepimiz öldük, ah hepsi öldü, yedi kişi kaldık. Sağlıkla kalmasaydık, Allah şahit, ben de onlara katılmak, kavuşmak istedim. Allah da biliyor, ben herkesin önündeydim. Cephanem tükendi, kılıcım kırıldı, kollarımdan tuttular. Kollarımı bir türlü kurtaramadım, beni zorla kaleye çektiler. Ne yapayım, ben ölümü kovaladım, tutamadım. Beni kovalayanlar tuttular, tutsak oldum. Hiç olmazsa vatandaşlarıma tutsak olmayaydım. Ah vatan, senin hayatın tehlikede ben hala sağ duruyorum. Zekiye yavaş yavaş İslam Bey'e yaklaşır. İslam Bey bayılır, Zekiye'nin kucağına düşer. Herkes İslam Bey'in çevresinde toplanır. Sıtkı Bey, Abdullah buraya gel. Şimdi beyi al, doğru benim odama götür. Her hizmetine bak, doktor çağır. Ben gelinceye kadar bir dakika yanından ayrılma anladın mı? Abdullah Çavuş, İyi ama ya düşman çatışmaya başlarsa ben orada bulunmayacak mıyım? Sıtkı Bey, Bulunmadığın zaman kıyamet mi kopar? Abdullah Çavuş, Evet, öyle ya, kıyamet mi kopar? Kıyamet kopmaz ama, Her neyse. Kendini toplayarak, Ben de kaleyi kurtarmaya çalışacağım ama, Böyle kaleler değerinde bir yiğidi kurtarmaya çalışırsam kıyamet mi kopar? İslam Bey'i kucaklayıp kaldırmak ister. Zekiye, çekil, işte canım kucağımda, işte ölüm halinde, onu da sen mi alacaksın? Biliyor musun, anlıyor musun, seviyorum. Sıtkı Bey, ne oldun çocuğum? Zekiye, kendi haline şaşırıp toparlanmaya çalışarak İslam'ı, Abdullah Çavuş'a bırakır ve yavaş yavaş doğrulur. Kim? Ben mi? Demek ki bilmiyorsunuz. Demek ki tamamen kendini toplayarak, sahte bir metanetle anlamamışsınız. Ben manastırlıyım. Şimdiye kadar bu adamın sayesinde yaşadım. İşte ölüyor. Görüyorsunuz ya ölüyor. Canımı alıp da ona verebilir misiniz? Veremezsiniz değil mi? Ben onun konağında doğdum. Bari bırakın, o da ölecekse benim kucağımda ölsün. Vatan nedir biliyorsunuz, gönül nedir bilmez misiniz? Sıtkı Bey, git. Git yavrum, sen de yanında git. Gözyaşlarını siler. Uzun zaman oldu. İnsanın gözü nasıl yaşarır unutmuşum. Zekiye, İslâm Bey'in arkasından gider. Ötekiler yavaş yavaş dağılmaya başlar. Dördüncü sahne. Sıtkı Bey, Rüstem Bey. Sıtkı Bey. Kaybolmuş. Hiç insan kaybolur mu? Hele de kız. Ben onun nerede olduğunu bilirim. Anasının yanında, kardeşinin yanında. Mezarlarını gözümün önüne getiremiyorum. Görmedim ki getireyim. Fakat zihnimde buluyorum. Mektuba bir daha göz gezdirir ve acı acı gülerek zavallı adam. Kayboldu diye beni avutmak istiyor. Zekiye de gitti öyle mi? Dünyaya yapayalnız geldim. Geldiğim gibi yapayalnız kaldım. Zaten savaştayım. Savaşta vatanın sınırıyla ahiretin sınırı arasında ne fark var? Azrail başucumuzda dolaşıp duruyor. Bugün olmazsa yarın gider. Hepsini görürüm. Rüstem Bey, albaya yaklaşır. Beyefendi izin verir misiniz, size bir şey soracağım. Benim bir okul arkadaşım vardı, adı Ahmet'ti. Tıpkı size benzerdi. Teğmen olarak manastıra gitmişti. Sonra kayboldu. 16-17 yıldır haberini alamıyorum. Eğer geçen gün, ben harbiyeden çıkmadım demeseydiniz mutlaka odur, sonradan Sıtkı ismini almış diye düşünecektim. Acaba sizin öyle bir kardeşiniz var mı? Varsa bana durumundan haber verebilir misiniz? Sıtkı Bey, Hayır beyim, benim öyle bir kardeşim yoktur. Fakat sorduğunuz adamı bilirim, kendim gibi bilirim. Manastırda yüzbaşı olmuştu. Bir de Ali Bey diye arkadaşı vardı. Siz Ahmet Bey'i nasıl severseniz, Ahmet Bey de Ali Bey'i öyle severdi. Belki Ali Bey'i de bilirsiniz. Rüstem Bey, nasıl bilmem. Zavallı çocuk, o da bir kardeşimdi. Öyle bir kardeş ki, belki gerçek kardeşim olsa, Düşüncelerimiz, huylarımız bu kadar benzemezdi. Zavallıyı kurşuna dizmişler. Sıtkı Bey, niçin kurşuna dizdiklerini biliyor musunuz? Rüstem Bey, hayır ben o zaman Bağdat'taydım. Bir haber şu evden öteki eve gidinceye kadar yarısına yalan karışıyor. Manastır'dan Bağdat'a gelen haberden ne öğrenilebilir? Sıtkı Bey, anlatayım da dinleyin. Ali Bey Manasır'da evlenmişti. Alayın yarbayı olacak edepsiz, bir gece beyin evine misafir gider. Ama ne misafir, kahrolası namussuz, uğursuz adam. Vatanı korumak için beline taktığı kılıcı alıp zorla çocuğun eşine doğru otur, namusuna göz diker. Bir asker, bir insan böyle bir köpeğe ne yaparsa Ali Bey de onu yapar. Beynine bir mermi sıkar, canını cehenneme gönderir. Askerlik duygusunu, insanlık namusunu bilenlerin hepsi çocuğu alkışlar. Rüstem Bey, kim alkışlamaz ki? Sıtkı Bey, askeri mahkeme, o hiç sizin görüşünüzde değildi. O zamanki askeri mahkemelerin durumunu bilirsiniz. Rütbece üstekilere ayak öperek, dayak yiyerek, kısacası yalakalık yaparak yetişen ağlar. Bir duruşmada çocuğun asker kaçağı gibi, Vatan haini gibi kurşuna dizilmesine karar verdiler. Rüstem Bey, Allah Allah! Sıtkı Bey, Şimdi bir de kendinizi Ahmet Bey'in yerine koyun. Ali'yi kurşuna dizecek bölükte, Siz kumandan olsaydınız, Ve bu iş için emir alsaydınız, Ne yapardınız? Rüstem Bey, Allah göstermesin, Ben kurşuna dizilirdim de, Yine o işi yapmazdım. Sıtkı Bey, o da tıpkı sizin gibi düşündü ve öyle davrandı. Anlaşılan o ki, aynı yerlerden geçmişsiniz. Ahmet Bey emri alır almaz doğru askeri mahkemeye gitti. Ben yanındaydım olanları bilirim. Ben askere bu yolda can vermek için girdim. İsterseniz beni de Ali Bey ile birlikte kurşuna dizin. Hazırım. Fakat cellat olmak elimden gelmez. Hatta emrettiğiniz iş cellatlık da değil, katillik. O hizmeti de bir başka askerinize gördürün, dedi. Rüstem Bey, benim aslan kardeşim. İnsan Ahmet'im, adam böyle olur. Sıtkı Bey, askeri mahkeme bunda da sizin gibi düşünmedi. Ali Bey katildi, Ahmet Bey de asi oldu. Ali'yi kurşuna dizdiler, Ahmet'i de, Ahmet'i de keçe külah ettiler. Keçe külah olmak bir askeri nasıl etkiler bilirsiniz ya. Rüstem Bey, Allah öyle yargıçların yüz bin türlü belasını versin. O yargıçlara göre insan namusunu korumayacakmış demek. Askerde her denileni yapıp cellat olmalıymış, öyle mi? Sıtkı Bey, zavallı Ahmet. O da manastırda evlenmişti. Üç yaşında bir oğluyla on dört aylık bir kızı vardı. Gördüğü rezaletin, hakaretin üstüne evine gidemedi. Utandı. İki günahsız çocuğunun yüzüne bakmaktan utandı. O gülle kurşun yağdığı zamanlar çekinmeyen adam, biri yüzüne bakacak olsa kendisini utancından eriyecek sanırdı. Vahşi hayvanlar gibi ormanlarda, ağaç kovuklarında saklanırdı. Her gün bin kere kendini öldürmeye kalkışırdı. Sonra bu dünyaya kendi seçimiyle gelmediğini düşünürdü. Öbür dünyaya da kendi seçimiyle gitmenin uygun olmadığına inanırdı. Bunu yapmaya hakkının olmadığını görürdü. Allah'ın hikmetine, insanın kaderine, dünyanın haline ilişkin ne okumuşsa hepsi gözünün önünde dolaşırdı. Allah'ı büyük bir hüküm sahibi olarak görmüş, bilmişti. Allah'ını severdi, ona karşı ibadetlerini de yapardı. Ama gözü o kadar korkmuştu ki, merhamet dilemeye cesaret edemezdi. Fakat insan, insan gözünde o derece alçaktı ki, kendinin de insan olduğunu düşündükçe, kendi kendini aldatmaya çalışır, karnını doyurmak için dağ başlarında dört ayaklı yürür ağzıyla otlardı. Ah, kendini taşıyıp da bu dünyaya getiren ana, o zaman şüphesiz karnını yüz bin parça ederdi. Dünya, Hele dünya, bir kere onun gözüyle bak. Sanki felek bir çocuk, dünya onun elinde bir top. Felek oynar, dünya yuvarlanır. Çocuk oynar, top aşınır. Şimdi kırmızı görünen şey, gözünü yumup açıncaya kadar sarı olur. Doğru görünen şey, bir anda eğri olur. Kendini kaybederek, Ah kaç bin kere kuyruklu yıldız gibi bir yıldırım olup da bu çocuk oyuncağını, bu alçak toprağı, bu zulüm dünyasını, bu insana mezar olmaktan başka bir şeye yaramayan uğursuzluk alemini bir vuruşta yüz bin parça etmek hayalleriyle çıldırma noktasına geldim kaç bin kere. Rüstem Bey lafını keserek, biz Ahmet Bey'den bahsediyorduk, şimdi kendinizi anlatmaya başladınız. Sıtkı Bey kendini toplayarak, Yok, ben e, bazen anlatırken dalarım öyle. Zavallının yaşadığı felaketleri gözümün önüne getirdim de. Rüstem Bey, zararı yok. Sonra ne oldu? Kendi kendine. Bu mutlaka Ahmet'tir ya. Kendisinin tanınmasını istemiyor. Sıtkı Bey, sonra ne olacak? Ahirete gidemeyince... Dünyada ahiret için yaşayanların dünyası olan Hicaz'a gitmişti. O zamanlar gönlü adeta taş kesilmişti. Belki üzerine hızla çarpılsa ateş çıkardı fakat kendisine bir şey olmazdı. Rüstem Bey, Hicaz'da da yanında mıydınız? Konuşmanız kendinize anlatır gibi canlı da. Sıtkı Bey, size dedim ya, her halini bilirim, kendimi bilir gibi bilirim. Rüstem Bey, kendi kendine, hiç kuşku kalmadı. Sıtkı Bey, Hicaz'da bulunduğu zaman dünyayı hiç düşünmezdi. Çoluk çocuğunu unutmuştu. Bir türlü vatanını unutamadı. Bir türlü devletin kendini yetiştirmek için harcadığı paraları gönlünden çıkaramadı. Sonunda görev duygusu vicdanına üstün geldi, yine askere gitti. Ama ne asker, er. Rüstem Bey, er mi? Sıtkı Bey, er. Hem erlik tam beş yıl sürdü. Teskeresini bırakmadıkça onbaşı olamadı. Rüstem Bey, onbaşı mı olamadın sen mi? Sıtkı Bey, tehditle bakarak, ''Hayır, ben değil o, o Ahmet Bey.'' Yine kendini toplayarak, iş o halde kalsa, eski rütbesini tekrar alıncaya kadar kendini hiç kimseye tanıtmamıştı. Bir daha keçe külah olmayı kim ister?'' Yalnız o rütbeye geldikten sonra manastırda bir dostuna mektup gönderebildi. Zaten manastırda hepi topu bir dostu vardı. Mektup gönderişi de ailesinden bir haber almak içindi. İlk mektupta eşinin kendi için beş sene verem döşeklerinde yattıktan sonra hasret içinde ahirete gittiği yazılmıştı. İki yıl geçmeden dostundan bir mektup daha aldı. İkinci mektuptan hangi haberi alsa beğenirsiniz. Oğlu da vefat etmiş. Son nefesinde iki söz söylemiş. Önce babacım demiş, sonra vatan. Babacım dediği zaman gözlerini gökyüzüne dikmiş. Sanki babasını ararmış. Vatan dediğinde de çevresine bakınmış. Sanki her bakışı yatacağım toprağa düşmana çiğnetmeyiniz dermiş. Felaket bununla kaldı mı sanıyorsunuz? Sonra bir mektup daha içinde kızın kayboldu deniliyor. Kızının da öldüğünü söylemek istiyor. Herhalde o zavallı da ihtiyarlamış, o garibin de yüreği zayıflamış. Çektiği sıkıntılardan o kadar yılmış ki Ahmet'e kendi derdinden bir pay vermeye kıyamamış. İşte Ahmet Bey'in durumunu anladınız. Şimdi onun da senin gibi, belki senden büyük bir rütbesi var. Allah rızası için bir yerde rastlarsan tanıma, istersen selam bile verme. Adını duyarlarsa yine keçe külah ederler. Eşinin, oğlunun, kızının mezarını göremedi. Belki kendi mezarını da vatanda bırakmazlar. Zavallının vatanı içinde yaşamasını yasakladılar. Belki vatanı için ölmesine de izin vermezler. Rüstem Bey Beyim, Ahmet Bey benim arkadaşımdı, kardeşimdi, öldü. O kadar öldü ki gönlümde, zihnimde hayalini arasan bulamazsın. ''Fakat bana yine bir kardeş lazım. Sen yerini tutar mısın? Yerine seni koysam kabul eder misin? Edersin değil mi? Ben Ahmet Bey'i öldü biliyorum. Ben Sıtkı Bey'in dostluğunu istiyorum. Ağzından kim Ahmet Bey'in adını duyarsa Sıtkı Bey'i getirsin. Yüzüme çarpsın.'' Öncekiler bir gönüllü Abdullah Çavuş, bir gönüllü telaşla yanlarına gelir. ''Bey, bey, saldırı var, düşman geliyor.'' Abdullah Çavuş, ''Sanki biz bunu bilmiyor muyuz? Düşman gelirse kıyamet mi kopar?'' Sıtkı Bey, kendi kendine. Şu çocuk da bir türlü aklımdan çıkmıyor. Ne garip hayal. Oğlum öleli, üç yılı geçti. Savaş müziği çalmaktadır, trampetler vurulur, herkes silah başına koşar, perde iner.'' Üçüncü perde. Perde açılınca oldukça düzenli bir oda görünür. İslam Bey yataktadır. Birinci sahne. Zekiye, İslam Bey. Zekiye. Kendi kendine uyuyor. Hala uyuyor. Sözünü yerine getirmiş. Bak göğsünde kanlı yaralardan oluşan övünülecek kaç nişan var. Doktor ne diyordu? Bu geceydi atlatırsa yarına tehlike yokmuş öyle değil mi? Ah, umut doktorun sözünün doğruluğuna kalırsa, ben de deli miyim? Hiç. Allah göstermesin bir tehlike olsa, gönlüm bu kadar rahat olur mu? Ne kadar da tatlı uyuyor. Tek uykusu bir dakika uzasın. Ömrümden bir yıl azalsa da razıyım. Gülümseyerek, insanın aklından ne deli hayaller geçiyor. Acaba bir kerecik olsun. Ah ayrıldığı zaman hayalimi kıskanıyordum. Deli, şimdi bir gece rüyasında seni gördüğünü söyleseler, bu müjdeye canını vermez misin? Uyuyor. Ne güzel uyuyor. Melek de uyusa böyle uyur. Saçları yastığa ne tuhaf dağılmış. Keşke yastığı göğsüm olsaydı. Keşke yorganı saçlarım olsaydı. Böyle şeyleri insan söylüyor da sonra dayanamıyor. Kucağıma aldım. Aldım da aklım, gönlüm, her şeyim kucağıma geldi sandım. Uzaktan uzağa top sesleri işitilmeye başlar. Hay Allah kahretsin! Ne hasta bilir ne yaralı düşünür. Topun ağzından herkese can dağılsa belki bu kadar zamanında atmaya başlamazlar. Vatanınız için ölmeye mi geldiniz? Peki neden vatanınızdan ayrıldınız? Pekala ayrıldınız, ölsenize. Ölüm karşınıza gelince, Şahin görmüş ördek gibi kaçarsınız. Öldürecek adam buldukça, Bulutla yarışan kaplan gibi kovalarsınız, öyle değil mi? Sanki aldığınız canlar vücudunuza girecek. Sanki öldürdüğünüz adamların ömrü sizin olacak. Top sesleri gittikçe sıklaşır. İslam Bey uyanır, Zekiye odanın bir köşesine saklanır. İslam Bey, atın, atın, uyuyan aslanları uyandırın. Şimdi yüzlerini karşınızda, pençelerini göğsünüzde bulursunuz. Vücudumda ne var? Ha, yaralanmıştım. Yazık ki kazandığım savaşlar, kırdığım kılıçlar, dağıttığım tümenler, her şey rüyaymış. Ey alemlerin yaratıcısı, ben acaba ne büyük günah işledim. Bu durumda bile, Gözlerimi kapasam da açsam da Zekiye'nin hayali gözlerimin önüne geliyor. İnsanı cehennemdeyken cennetteymiş gibi göstermek adaletine yakışır mı? Dünya bu ya. Elbette yaralanalı çok zamandır. O kadar rüyayı, hayalleri görmek aylar ister. Top sesleri sıklaşır öfkeyle. Ah! Düşman karşısında adam bulamamış da güllesini kara topraklara Yalçın kayaları atıyor. Bizi siperleri içinde görünce kendinde daha fazla yiğitlik fark edecek değil ya. Hele bire iki, bire beş gelsin. Daima kurşununu göğsümüzle, süngüsünü gönlümüzle karşılamaya hazırız. Top sesleri şiddetlenir. Patla, patla. Bu kalede senin sesinden değil, içindeki ateş küreden bile korkacak bir kadın, bir çocuk bulamazsın. Ne yanlış düşüncelere kapılmışım. Vatan yolunda ölecek kırk kişi yoktur sanırdım. Galiba düşman da Osmanlıları benim gibi görmüş. Evet Osmanlılar konuşma sırasında vatandan söz açamaz gibi görünürler. O kadar ki konuştuğun adamı taştan yapılmış heykel sanırsın. Hele karşılarında bir düşmanı göster, hele vatanın kutsal topraklarının bir yabancının pis ayaklarıyla çiğnenecek olduğunu anlasınlar. İşte o zaman halka başka bir güç geliyor. İşte o zaman insan en miskin köylüyle benim aramda bir fark bulamıyor. İşte o zaman o abalı, kebeli Türkler, o tatlı sözlü yumuşak yüzlü köylüler, o çifte koşulu öküzden fark etmek istemediğimiz zavallılar tamamen kayboluyor. Yerlerini Osmanlılığın, kahramanlığın ruhu geliyor. En acizi dişiyle kılıca, eliyle kurşuna saldırıyor. Kimse vatanının bir taşını, en küçük, en adi taşını korumak için yavrusunu koruyan dişi aslandan, anasını sakınan erkekten geri kalmıyor. Baksanıza, askeri düşmanın önüne getirinceye kadar kırbaç, değnek kullanmak zorunda kaldılar. Şimdi bir kere düşman göründü, o kırbaçla, süngüyle getirdiğimiz askeri ileri gitmekten, kılıçla, süngüyle, sopayla engelleyemiyoruz. Şiddetle yerinden kalkarak, asla, bu kale senin attığın güllelerle alınmaz. Elinden gelirse git Azrail'le arkadaş ol, önce hepimizin canını alsın ondan sonra belki. Düşman da görünmüyor ki, onlardan beş on kişi kanlar içinde yuvarlanmadıkça, bizden bir kişinin ruhunu öbür aleme gönderemiyorsun. Zekiye, ''Ya Rabbi, ben şimdi nereye kaçayım? On iki gündür aklı başında değildi de ben kendimi kolayca saklayabiliyordum. Bugün o da mümkün değil.'' İstan Bey, gittikçe şiddetini artırarak, ''At, at, tek başıma bütün kuvvetine karşı koymazsam Osmanlı adı bana haram olsun. Bir kırık kılıçla sekizini yarım saat kovaladığım askerlerden alçak olayım.'' Yine yatağa yığılır. Zekiye bu sözleri duyunca yerinden kalkar, telaşlanmaya başlar. Yine kendini hasta edecek. İslam Bey yatağında toparlanarak, kimdir o? Zekiye yüzünü göstermemeye çalışarak, kimse yok efendim. Bendenizim. Abdullah aile beraber hizmetinizi görmek için görevlendirmişlerdi de. İslam Bey, bu ses. Baksanıza, ben kaç gündür yatıyorum? Zekiye, oldukça üzgün. Ben biliyor muyum, her gece yanınızdaydım, uzun zaman oldu. İslam Bey, buraya gelsenize, buraya, daha yakınıma. Siz kimsiniz? Zekiye, kendisini gizlemeye çalışarak, Kim? Ben, bendiniz mi? Albay sizin hizmetinize. İslam Bey, Ah mümkün değil. Allah iki zekiye yaratmaz. Gözlerimde hayalin nasıl da ikileşiyor. Ellerini tutarak söyle, Allah aşkına söyle. Yaralarımdan bayıldığım zaman senin kucağında mı yattım? Buhran içindeyken gözümün önünde daima dolaşan sen miydin? Sen zekiyesin değil mi? Allah aşkına kendini saklama. Sen vallahi zekiyesin. Eğer sen zekiye değilsen ben mutlaka şehit olmuşumdur. Allah bana Zekiye'ye benzeyen bir melek göndermiş. Söyle, eğer bir sevdiğin varsa onun başı üzerine yeminle söyle. Dünyada mıyım, cennette mi? Zekiye, dünyada bir sevdiğim var, o da sensin. Senin üzerine yemin olsun ki ben Zekiyeyim, senin zekiyenim. Manastırdan çıkarken beni seven arkamdan ayrılmaz dediğini unuttun mu? Sesinin yankısı hala kulağımda. Etkisi hala yüreğimde. İslam Bey. Şimdi seni bırakıp da buralara geldiğim için beni ayıplar mısın? Sen rahatını, huzurunu, kadınlığını, hanımlığını benim için terk edersin. Günde birkaç yoksulu besleyebilirken benim için bir lokma ekmeğe muhtaç olursun. Ya ben, beni yoktan var eden Rabbim için seni bırakıp buralara gelmez miyim? Bilir misin? Bence vatan imanla beraberdir. Vatanını sevmeyen Allah'ını da sevemez. Zekiye, ah sen vatanını düşündükçe ne kadar büyüyorsun. Ben de seni düşündükçe büyüyorum. Söyle, bana böyle sözler söyle. Bunları duydukça ruhum bedenime sığmıyor. Gönlümde güller açıyor, düşüncelerimde güneşler doğuyor. Bu sözlerin sayesinde ben de erkek oldum. Hem öyle erkek ki, kalbim şu erkek giysileriyle gördüğün halimden daha erkek. Yarın savaş meydanına çık. Sen elbette herkesin önünde bulunacaksın. Ben de sana herkesten yakın olurum. Her fedakarlığı yaparım. Belki senin ölümü paylaşamayız. Yine büyüklük sende, yine kahramanlık sende. Sen vatanın için çalışıyorsun, ben senin için. Sen kendi kendini yetiştirmişsin, ben... Senin sayende yetişiyorum. Dışarıdan bir gürültü duyulur. İstan Bey, o ne? Zekiye, bilmem. İkinci sahne. Öncekiler, Sıtkı Bey, Yarbay, Abdullah Çavuş, Rüstem Bey, iki Subay. Sıtkı Bey, şuraya toplanalım da birbirimizin derdini anlayalım. Yarbay. Bundan sonra amaçlarımızı anlamanın bir önemi kaldı mı? Kaleyi kim koruyacak? Devlet burayı paşaya teslim etmemiş miydi? İşte bir gülle gelip paşanın hayatını alıp götürdü. Komutansız asker nasıl savaşır burada duralım da… Abdullah Çavuş, e ee, bir paşanın ölümüyle kıyamet mi kopar? Yarbay, sus be adam, kalede çaresiz durumda kalanlara acıyın. Burası gerçekten önemli görülseydi, komutan haber gönderip yardım isterdi. Bütün subay ve askerlerin cevaba hazırlandığı sırada, İslam Bey bütün gücüyle yerinden fırlar. Herif şeytan mısın? Şeytandan da beter bir şey misin? Şeytandan daha kötü ne olabilir? Casus. Mutlaka bu köpek casustur. Bu edepsiz. Devlet bu kaleyi paşaya emanet ettiyse, senin benim burada ne işimiz var? Komutandan ne yardımı bekliyorsun? Sanki yeni gelenler mi senin yerine ölecek? Gülle onları mı hedef alacak? Sen ne güne duruyorsun? Geberdin mi? Şu karşında oturanlar sağ değil mi? Yardım gelip de ne olacak? Buradaki askerler kalenin neresine yetmedi? Sen bu vatanın ekmeğini yemedin mi? Sen bu vatanın sayesinde geçinmiyor musun? Uşaklığa bile hakkın yokken bu rütbeye gelmişsin. Devlete ilk hizmetin bu kaleyi düşmana vermek mi olacak? Senin beline o kılıcı her gelene kaleyi teslim edesin diye mi taktılar? Ne duruyorsunuz? Niye bu köpeği kurşuna dizmiyorsunuz? Biz burada teslim olmak sözlerini de mi duyacaktık? Bunlara da mı dayanacaktık? Kanımız mı dondu, kalbimiz mi atmayan? Burada benden başka Osmanlı yok mu? Üzerine saldırmak ister, subaylar araya girer. Yarbay, sen sus, ne söyleyeceklerse şu subaylar söylesinler. İslam Bey, Rüstem Bey'e, bak neler saçmalıyor, siz de mi susuyorsunuz? Rüstem Bey, ben kalenin teslimini teklif eden haine tüfekle karşılık veririm. Sıtkı Bey, yeter, bundan sonra kim kalenin teslim edilmesi sözünü ağzına alırsa onu kurşuna dizerim. Birinci subay, bu haini neden yaşatıyorsunuz? İkinci subay, düşman karşısındayız. Baruta kurşuna yazık değil mi? İslam Bey, ben onu bir kılıçta iki parça ederim. İkinci subay, alçağın kirli kanını akıtmak neye yarar? Birinci subay, iyi düşünün, sağ bırakmak tehlikeli olabilir. Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş'a, şunu götür, yer altındaki odalardan birine hapset. Kapısının önüne de iki nöbetçi bırak. İslam Bey. Bey, niçin tehlikeyi düşünmüyorsunuz? Sıtkı Bey, kötülüğün önünü mezar kadar hapishanede alır. Üçüncü sahne. Öncekiler, başka bir subay. Subay, dışarıdan gelerek, düşman sağ tarafa yığılmış geliyor, silah başına, silah başına. Savaş trampeti çalmaya başlar, herkes aceleyle dışarı çıkar. Dördüncü sahne. Sıtkı Bey, İslam Bey, Zeki. Sıtkı Bey, İslam Bey'in önünü keserek, sen biraz dursana, bilir misin kale gerçekten tehlikede. Ne yardım geliyor, ne erzak var, ne para, ne de subay kaldı. Allah bilir ama devlet bu kaleyi gözden çıkarmışa benziyor. İslam Bey, albayım o nasıl söz? Hiç devlet kalesini gözden çıkarır mı, komutan ne yapsın? Düşman çok, asker az. Onlar bizim gayretimize güveniyorlar da düzenlerini bozmuyorlar. Keşke gelen ilk kurşun canımı alsaydı da sizden bu sözleri duymasaydım. Sıtkı Bey, oğlum ben kalenin teslim edilmesini istemiyorum. Kurtarmak için bir çare arıyorum. Kalenin teslim edilmesini düşünen seninle düşünce alışverişinde bulunur mu? İhsan Bey, kurtarmaya çare. Savaşırız ölürüz teslim olmayız. Sıtkı Bey, kaleyi kurtarmak için gerçekten de bir çare var ama bu uğurda ölebilecek adam lazım. İslam Bey, ben daha ölmedim. Sıtkı Bey, ölmedin ama hastasın. İslam Bey, subhanallah, hasta olan ölemez mi? Beyim siz düşüncenizi söyleyin. Ben vatanım için hastayken de ölürüm, sağken de ölürüm. Ben bir kere ölsem dirilsem yine ölürüm. Sıtkı Bey, bu gece düşmanın içine girip cephanesini ateşleyebilir misin? İslam Bey, ateşleyebilirim. Hatta gerekirse üzerine oturur, öyle ateşlerim. Fakat düşman ordusunun içine girmek mümkün olur mu, orasını bilemiyorum. Sıtkı Bey, işte sorun da bu ya, bu düşünce çılgınlık gibi bir şey. Yüzde bir umut ya var ya yok. Geri kalan ihtimal de yakalanıp kurşuna dizilmek. Elinden tutup cephanenin başına götürsem zaten ölümü göze alacak bin kişi bulurum. Bu kadar tehlikeli zamanlarda her türlü çareyi denemek gerek. Bu bence inanç sorunu. Hatta karar verdim bu gece orduya gireceğim. Fakat yanıma bir arkadaş arıyorum. İstan Bey, işe girişmek için ben yeterli değil miyim? Sıtkı Bey, bir kişi yeterli olsaydı yapacağım işi şimdiye kadar kendim yapmaz mıydım sanıyorsun? İslam Bey, Bey bu nasıl bir düşünce? Bu tabia senin varlığınla burada duruyor. Yiğitçe bir hareket için asıl amacı nasıl feda edersin? Sıtkı Bey, Abey, sen ki edepsizin sözlerine mi bakarsın? Burada bu kadar eğitim görmüş, bu kadar her rütbesini bir savaşta kazanmış subayımız Ecelle pençeleşmekten çekilmez askerimiz var. Ah, hastaydın, görmedin ne kahramanlıklar yaşandı. Düşman her gün kırkar ellişer bin kişiyle saldırıyordu. Bizimkiler ikişer üçer bin kişi bir yere toplanınca tabyaları korumakla kalmaz, meydan savaşına da çıkarlardı. Bir kılıç on beş süngüyle çarpışır. Dişler, tırnaklar, silah olur. Ateşli gülleleri kucaklayıp düşmanın kafasına fırlatanlar kesilmiş kolunu yerinden koparıp silah gibi tutanlar, Allah bilir ya kavgalarımızı görseydin, şehname hikayelerinin gerçek olduğunu sanırdım. Emin ol, bu askerin her biri bin canı olsa binini de verir, kalenin bir taşını vermez. İslam Bey gözyaşlarını silerek, ben de kız çocukları gibi sevincimden ağlıyorum. Bilirim asker bu kaleyi vermez, fakat düşman zorla alır. Paşa şehit oldu. Sen de kendini feda edersen bu savaşı kim idare edecek? Senden fikir almayınca kim iş yapabilir? Hem kendini feda ederek ordunun başını vereceksin, hem sonra kollar, ayaklar çalışır diyeceksin. Allah aşkına etme, Vatanına merhamet et. Sıtkı Bey, ne yapayım evlat? En son çareyi de bir adamın üzerine mi yükleyeyim? Ya işin ortasında yardıma ihtiyaç duyulursa? Orduya hiç kimsenin fark edemeyeceği bir şekilde girilecek. Kim bilir ne olur? Zekiye, bulunduğu köşeden çıkar. Madem bu işe iki kişi gerek, biri de ben olurum. Sıtkı Bey, o kim? Az ah, zavallı çocuk, sen yerinde otur. İslâm Bey, Zekiye'ye ne söylüyorsun? Zekiye, İslâm Bey'e merhametsiz. Mezarının bir parça yerini de mi benden esirgeyeceksin? Sıtkı Bey'e, lütfen kabul edin. Siz ölmeye bir adam arıyorsunuz. Öldürmeye gücüm yoksa da ölmeye pek hala gücüm yeter. Daha önce de söyledim. Sizden daha kolay ölürüm. Düşman ordusuna sızmak için değişiklik yapmak gerektiğini söylediniz. Rumeliliğim, biraz dil bilirim. Tanınmamak benim için daha rahat bir iştir. Kılık değiştirdiğimde kendimi kolay kolay belli etmem. İnanmazsanız İslam Bey'e sorun. İslam Bey... Tereddütle çocuk haklı gibi görünüyor. Beşinci sahne. Öncekiler, Abdullah Çavuş. Abdullah Çavuş. Yine karşıda asker toplanıyor, galiba hücum var, sizi Tabya'ya çağırıyorlar. Sıtkı Bey. Abdullah. Abdullah Çavuş. Efendim. Sıtkı Bey. Buraya gel, şu kale uğruna canını verir misin? Abdullah Çavuş. Ölürüm kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey. İslam Bey bu gece bir yere gidecek. Beraber gidebilir misin? Fakat yüzde doksan kurşuna dizilmek var. Abdullah Çavuş. Kurşuna dizilirsem kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey. Aferin Abdullah. Hadi Tabya'ya gidelim. Bakalım bugünkü düğünümüz nasıl geçecek? İşimizi de orada konuşuruz. Zeki'ye, Sıtkı Bey'e, Beyefendi, beni neden o kadar küçümsediniz? Sıtkı Bey, hayır çocuğum sen de gideceksin. Üç kişi olursanız iş daha sağlam olur. Abdullah da dil bilir. Sıtkı Bey, İslam Bey ve Abdullah Çavuş odadan çıkarlar. Altıncı sahne, Zekiye. Odada kendi kendine. Sonunda kara toprak bize de kucağını açıyor. Sonunda ölüm kendini gösteriyor. Meğer Allah gelinlik duvamı kendi kanımdan nasip etmiş. Meğer şehit olmadan birbirimize sarılmak yokmuş. Biraz düşündükten sonra, mümkün olsaydı yaşamak da fena sayılmazdı. Dün gece gördüğüm rüyalar neydi? Sevgilim ve ben. O kucağıma uzanmıştı. Dolunay yaprakların arasından her tarafımıza elmaslar saçıyordu. Ben elimle kalbimi dinliyordum, o saçımla yüzünü örtüyordu. Ben hüzünle ağlıyordum, o hafifçe gülümsüyordu. Sanki benim gözümden bir damla yaş düştükçe, onun yüzünde bir taze gül açılıyordu. Çevremizdeki her şey bizi kıskanıyor gibiydi. Ötüşen bülbüller, çağlayan sular. Yüzüne baktıkça canım vücudumdan ayrılmış da, Kucağımda yatıyor sanıyordum. Vatancığımdaydı. Bahçede. Büyük çınarın altında. Ah, rüyaydı. Fakat bu rüyanın hayatta yaşanması da mümkündü. Keşke bütün ömrüm böyle rüyalarla geçseydi. Pencereden bir topun alevi görünür. Titreyerek. Topların dumanı da ömrümün son gününde olsun. Sabahı seyretmeme izin vermez ki. Biraz düşündükten sonra meğer canını vermeyi göze alanlara ölmek pek de korkunç değilmiş. Ölüm canlanıp karşıma çıksa da üzerine yürümekten çekinmeyeceğim. 7. Sahne İslam Bey Zekiye İslam Bey odaya girer. için, Zekiye güler yüzle. Efendim, İslam Bey, meğer ne talihsiz adammışım. Seni yanımda gördükçe ne sanıyorum biliyor musun? Bir melek benim için gökleri bırakmış da bu kara topraklara inmiş sanıyorum. Kendimi şeytandan da alçak görüyorum. Kendi kendime şeytan insanı aldatır, bense bir meleği kandırdım diyorum. A çocuk, niçin benim için bu hallere geldin? Niçin o güzel vücudunu benim yolumda toprak edeceksin? Zekiye, ah kalbimi de ahirete parça parçamı göndermek istiyorsun. Ben sana ne yaptım? Beni bir melek mi sanıyorsun? Gerçekten melek olsam yine gökyüzünü bırakır senin arkana düşerdim. Ben senin için ne hale gelmişim? Dünyada yalnızdım, acizdim. Aklımda kaybolmuş babamın hayalinden başka bir şey yoktu. O da ne hayal? Karanlıklar içinde... Yokluklar içinde, zihnimde bin türlü şekiller yapardım. Yine hepsini bozardım, yine birini sevmezdim. Ömrümde, mesela bizim Albay Bey kadar, babalığa yakışır bir adam hayal edemezdim. Gönlüm, rahmetli annemi, kardeşimi düşünmekten başka bir avuntu bulamazdı. Ama ne avuntu? Birini düşünecek olsam, gözümün önünden daima beni kucağına alıp da can verdiği geçerdi. Ötekini düşünecek olsam, hatırıma daima kucağımdayken can çekiştiği gelirdi. Seni görünceye kadar bu hep böyleydi. Kalbim ya bilinmezlerde ya da mezarlar içinde gezerdi. Seni gördüm. Sanki başka bir dünyaya geldim. O zaman hayatın ne demek olduğunu anladım. O zaman insan ne demek anlamaya başladım. Önceden Yaşamak nedir bilmezdim. Yine de yaşamayı herkesten daha fazla severdim. Şimdi hayatımın kıymetini iyice biliyorum. Yine de senin için ölmeyi yaşamaya tercih ediyorum. Sen ölümü benden fazla seviyorsun. Ben de seni canımdan çok seviyorum. Vefasız. Beni bırakacaktın da mezara koşacaktın öyle mi? Benim dünyada senden başka canım olmadığını bilmiyor musun? Sen olmazsan, benim canlı bir cenazeden farkımın olmayacağını düşünemedin mi? Ağlayarak, kah askere gidersin, beni bırakırsın, kah ölmeye gidersin, yine beni bırakmak istersin. Benden ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyorsun, tek istediğin bu. İslam Bey, sus, Allah aşkına sus. Beni yetim çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlatacaksın. Bana içimde ne varsa döktüreceksin. Yüreğimdeki sırları sana söylemeyeyim de kimlere söyleyeyim Zekiyeciğim. Sen beni alçak zannetmezsin değil mi? Albayıma söz verdiğimde önce vatanımı, sonra da senin de benimle beraber geleceğini düşündüm. Aklına yanlış şeyler gelmesin. Senin geleceğini düşünmeseydim o kadar rahat, o kadar şevkle söz vermezdim. Yine söz verir ölürdüm. Vatanım için hizmet ederdim. Çünkü teklif vatana hizmet teklifiydi. Ah zeki, zeki, sakın, aklında olsun, gönlümdeki sevginle vatan sevgisini yarıştırmaya kalkma. Böyle bir kıyas beni öldürür, vatanım için öldürür. Teklif vatana hizmet teklifiydi, dedim ya. Elbette giderdim. Fakat acıyla, kederle, üzüntüyle giderdim. Öyle ki görenler vatanını sevmiyor sanırlardı. Belki dikkat etmişsindir. Söz verdiğim zaman o kadar hevesliydim ki albay bile hayrette kaldı. Çünkü senin benimle beraber geleceğinden emindim. Sensiz ölmek de istemem, yaşamak da. Zaten inancımı bilirsin, biz ölmeyeceğiz. Düşmanın silahı etimizi kemikten ayıracak, canımızı vücudumuzdan ayıramayacak. Feleğin çarkı, kenetli taşları, tek yumurtadan çıkmış hayvanları, yan yana düşmüş devletleri, en yakın yaratılmış dünyaları dağıtacak, yine biz beraber bulunacağız. Biz vatan için her dakika ölmeye koşuyoruz, ölmüyoruz. Demek ki vatana hizmet için yaratılmışız. Zekiye Beyim, hiç kuşkulanma. Eğer ölecek olsaydık, sen yaralarından ölürdün. Ben de yarana baktığım zaman çektiğim acılardan... Ah bilemezsin. Bilemezdin ki ne haldeydin. Ben neler çektim. Ölüm meydana çıktı da yatağının etrafında dolaştı. Bu kadar zaman hizmetinde bulundum. Beni bilemedin. Doktorlar umudu kesti. Herkes umudu kesti bir ben kaldım. Kaderde öyle zulümler olmaz. Elbette olmaz demiştin hatırlar mısın? Hep kulağımdaydı. Belki bilmezsin. Senin ağzından çıkan her söz ezberimdedir. Kalbime kazınmıştır. Bu sözler de aklımdan hiç gitmedi. Doktorlar, hastada umut yok dedikçe ben, Beyim elbette iyileşecek. Beyim elbette vatanına hizmette bulunacak diye, kendi kendime söylenir dururdum. Allah bir mucize gösterdi, umudumu boşa çıkarmadı. Allah hikmeti olmadan mucize vermez. İnşallah bu hizmetten de sağa döneriz. İslam Bey, kim bilir? Zekiye, Allah bir mucize daha bağışlamaz mı? Allah'ın adaletine, vatanın büyüklüğüne olan inancını mı yitirdin? İslam Bey, haşa, hiçbir zaman bu inancımı yitirme. Allah büyüktür, vatan kutsaldır. Sekizinci sahne, öncekiler, Abdullah Çavuş. Abdullah Çavuş, odaya girerek, hadi bey, İslam Bey, Nereye? Abdullah Çavuş, Kaleden şimdi çıkmalık ki düşmanın içine girmek mümkün olsun. Gideceğimiz yollardan dolaşıncaya kadar 3-4 saat geçer, giysiler hazır. İslam Bey, Ne taraftan gideceğiz? Abdullah Çavuş, Ben bir yol buldum. İslam Bey, Bir kere olsun albayı görsek olmaz mı? Abdullah Çavuş, O zaten geliyor. İslam Bey, Keşke biz gitseydik. Abdullah Çavuş. Aa o bizim ayağımıza gelirse kıyamet mi kopar? Dokuzuncu sahne. Öncekiler Sıtkı Bey. Sıtkı Bey odaya girer. Hazır mısınız çocuklar? Abdullah Çavuş. Gidiyoruz. Fakat bizden birkaç gün haber alamazsan merak etme. Sıtkı Bey. Birkaç gün ne demek ya? Abdullah Çavuş. Birkaç gün, birkaç gün demek. Saklanmalı, fırsat kollamalı. Uygun zamanı düşünüp düşmanın içine öyle girmeli. Misafirliğe gitmiyoruz. İslam Bey, Abdullah'ın dediği gibi olursa iş daha güvenli olur. Sıtkı Bey, Ben işin çabuk yapılmasını isterim. İslam Bey, Siz bilirsiniz, Bence bir gün önce ölmekle, Bir gün sonra ölmenin hiç farkı yok. Abdullah Çavuş, İş iki gün gecikecek olsa kıyamet mi kopar? Silah başına trampeti çalar. Sıtkı Bey, yine mi hücum? Herifler ölmekten de bıkmıyorlar. Abdullah Çavuş, hadi bey, top atışı başladı, gülle arasından geçmeli. Savaşta bundan daha güvenli yol yoktur. İslam Bey, hadi, ölüm bizi bekliyor. Yaşasın vatan! İslam, Zekiye, Abdullah Çavuş çıkar. Sıtkı Bey, Zekiye'ye dikkatli dikkatli bakarak, oğlum mezarda yatıyor, perde iner. Dördüncü Perde, Tabya'nın Bir Başka Tarafı, Birinci Sahne, Sıtkı Bey. Sıtkı Bey kendi kendine, hiç gereği yokken üç adamın kanına girdim. Kuşkusuz şehit olmuşlardır. Düşman zaten gidiyormuş. Düşündüğüm çarelere de hiç gerek yokmuş. Ben şimdiye kadar kalbime ateş olmuş bilirdim. Eşimin benim için öldüğünü duydum. Oğlumun ölüm haberini aldım, kızımın kaybolduğunu söylediler. Dünyada rüstemden başka kimsem kalmamıştı. Dün o da şehit oldu. Kucağıma düştü. İslam'ı, şu kalede herkesten kutsal, herkesten gerekli, herkesten büyük bildiğim İslam'ı Elimle gözlerini bağlayıp kurban olmaya gönderdim. On yıldır her türlü kahrımı çeken zavallı Abdullah'la beraber gitti. Hiçbirine üzülmedim. Sanki kalbim taş kesilmişti. Üzerine kılıçla vursalar, bir parçası kopsa yine de haberim olmayacak. O çocuk, o çocuk. Gözümün önüne getirdikçe yüzünün parlaklığı ateş gibi ciğerime yapışır. Sanki iş yaptım. Hiç ağzında annesinin sütü kokan çocuk ölmeye gönderilir mi? Biraz düşündükten sonra, Bırak efendim, hala kalbim insan kalbine benzememiş. Yüreğim taş mı kesildi? Hala içinden kan sızıyor. Çocuk biraz rahmetli eşime benziyordu. Yüzüne baktıkça bir oğlum aklıma geliyor, bir de kızım. Bu kadar acı hep bundan değil mi? İnsan zayıf. İnsan zavallı, bir türlü kendini yenemiyor, bir türlü huylarından vazgeçemiyor. Ben de kendimi gönlüme söz geçirir sanırdım heyhaat. İkinci sahne. Sıtkı Bey, birkaç subay. içeri girerler. Birinci subay. Albayım düşman çadırlarını toplamaya başladı. Geceleyin Tuna'ya köprü kurmuşlar, tamamen çekiliyorlar. Sıtkı Bey, ben de gördüm. Birinci subay. Emrederseniz dışarı çıkalım. Belki birkaç top, bir iki bayrak bıraktırırız. Sıtkı Bey. Yüz çevirmiş, artık gitmekte olan düşmanın arkasına düşmenin ne gereği var? İkinci subay. Subhanallah. Buradan gittiyse devletle barış imzalamadı ya. Askerini Tuna'nın başka bir tarafına gönderecek değil mi? Oradakiler de bizim kardeşimiz. Onlardan birkaçını daha bu topraklarda alıkoysak ne var? Sıtkı Bey. Düşmanı durduk yerde geri çağırmayalım. Birinci subay, geri çağırsak ne olur? Geldiğinde ne yaptı da giderken ne yapabilecek? Düşman bizden kaçıyor, biz mi düşmandan korkalım? Yüzünden yılmadık, arkasından mı yılacağız? Emret çıkalım, emret toplar işlesin. Öbür tabyalar topa başladı, her taraftan dışarı asker dökülüyor. Üçüncü sahne, öncekiler, Abdullah Çavuş Abdullah Çavuş koşarak gelir. Sıtkı Bey, Abdullah! Abdullah Çavuş, Efendim. İkinci Subay, Albayım emredin top atsınlar, yolcuları selamlasınlar, askerlerimiz de onları uğurlamaya çıkalım. Bari dostumuz Osmanlılar saygı nedir bilmezmiş demesin. Sıtkı Bey, Pekala, pekala, sizin dediğiniz gibi olsun, gidin yapın, ben de arkanızdan yetişirim. Subaylar çıkar. Dördüncü sahne. Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş. Sıtkı Bey, Abdullah. Abdullah Çavuş. Buyur. Sıtkı Bey, çocuk nerede? Abdullah Çavuş. Çocuk mu? Nerede olacak İslam Bey'in yanında? Sıtkı Bey, İslam Bey nerede? Abdullah Çavuş. Dışarıda. Sıtkı Bey, sağ mı? Abdullah Çavuş. Ben bıraktığım zaman sağdı, ikisi de sağdı ama şimdi ne durumdalar bilmem. Sıtkı Bey, söyle bakayım ne yaptınız, ne oldu? Abdullah Çavuş, İslam Bey midir, nedir? O insan değil, Allah'ın gazabı. Çocuk da adeta gölge. O bir yere gitti mi, bu yanına yapışıyor. Az kalsın hem kendilerine hem de beni öldüreceklerdi. Bu iş için amma da adam seçmişsiniz. Her şeye rağmen ben ikisinden de razıyım. Allah da razı olsun. Aslan şeyler yiğit delikanlılar. Sıtkı Bey. E ne yaptınız onu söyle ne yaptınız? Abdullah Çavuş. Buradan çıktık. Üç gece bir köyde kaldık. Bir türlü düşmanın yanına yaklaşamadık. Bir süre sonra gizli bir yol bulduk. Sürüne sürüne ta şu tepenin altına gittik. Orada bir mağara var. Ben avcılık zamanımdan bilirim. O mağarada saklandık. Düşman gece yarısı çadırlarını toplamaya başlamıştı. İslam Bey bunu gördü ya durur mu? Elindeyse gel de onu tut. O oh, ben elbette çıkacağım der. Gölge ben de çıkacağım. Ben etmeyin dedim olmadı. Buna gerek yok dedim olmadı. Düşman gidiyor dedim olmadı. E hadi çıkalım kıyamet mi kopar dedim çıktık. Sürüne sürüne, gizlene gizlene cephanenin yanına yaklaştık. Yaklaştık ama ne çare. Cephanenin içinde karakol üstüne karakol var. Düşündük, çalıştık, bir türlü istediğimiz yere giremedik. Ben, hadi sağ salim buradan çıkalım derken, İslam Bey cephaneye karşı bir mermi atmasın mı? Meğer tam kapının önüne bir barut sandığı koymuşlar. Mermi bula bula hedef olarak onu bulmasın mı? Sıtkı Bey sözünü keserek, sonra... Abdullah çavuş, sonra ne olacak? Bir gürültüdür koptu. Tüfeğe sarılan sarılana, başladı üzerimize dolu gibi mermi yağmaya. İslam Bey sanki ölüme aşıkmış gibi mermileri kucaklamaya çalışıyor. Gölgesi yok mu? O zaten peşinden ayrılmaz. Ölümü gözümle gördüm desem, inanın. Bereket versin İslam Bey, sadece üç yerinden yaralandı da, o mübarek de hep ön tarafından yaralanır, bayıldı, yere yıkıldı. Ben omuzlarından tuttum. Çocuk da ayaklarına sarıldı. Mağaranın kenarındaki çalılığa girdik. Onu da içeriye çektik. O kargaşa da izimizi bulamadılar. Yavaş yavaş mağaramıza sokulduk. O arada iki mermi de benim kısmetime düştü. Biri sağ küreğimin üstündeydi çıkardım. Öteki bacağım da hala duruyor. Sıtkı Bey, mağaradan nasıl kurtuldunuz? Abdullah Çavuş, o taraftaki düşman askeri Tuna'yı gece geçmiş. Ben sabahleyin Mağaradan başımı çıkarıp etrafıma baktım, kimsecikler yok. Yoldaşlarla kalktık, gittiğimiz sapa yola girdik. Çalı aralarına gizlene gizlene kaleye yaklaştık. Sabah olur olmaz, baktık ki Arap tabiyasından asker çıkıyor. İslam Bey bunları da gördü mü? Yine yıldırım gibi sıçradı. Allah'a yeminim olsun, bir cephane sandığı daha yakmadan kaleye girmeyeceğim diye bir kere bağırdı. Askerin önüne düştü. Öteki zaten gölge dedik ya, ben de onları bırakmak istemedim. İslam Bey cehenneme atılıyor. Düşmana çattık. Bir elinde tabanca, bir elinde kılıç. Ya Allah dedi, bir cephane arabasına doğru fırladı. Bir kurşunla ne araba kaldı, ne beygir, ne asker. Her birinin bir parçası göğe fırladı. Vallahi Bey, arabayla arası benimle sizin aranız kadar ya vardı ya yoktu. Sıtkı Bey, aslan delikanlı. Abdullah Çavuş, onu da bizi de Allah korudu. Bey yeter artık hadi gidelim albay bizi bekler dedim. Kavga barut o ateş. Elindeyse birbirinden ayır. Baktım olmayacak düşman zaten gitmekte. Bir adam eksilse kıyamet mi kopar deyip size haber vermeye geldim. Sıtkı Bey, afedin. Allah hepinizden razı olsun. Vatanın ekmeği hepinize helal olsun. Abdullah Çavuş, Tabyadan dışarı bakarak Bak bak bey, kaçıyorlar be. Daha yarım saat olmadı, aceleniz ne? Sıtkı Bey, düşmanın gittiğine mi kızıyorsun? Abdullah Çavuş. Bak ben düşmanın da o kadar korkağını sevmem. Sanki bir saat daha ateş karşısında dursalar, kıyamet mi kopar? Bey, İslam Bey geliyor. Allah Allah, yine elinde kılıcı kırılmış. Kaleye gelirken sanki mezara gider gibi geliyor. İslam Bey'e bağırır. Buraya gelsene, Albay Bey bekliyor. Sanki kaleye girsen kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, çocuk yanında yok mu? Abdullah Çavuş, gölge arkasından ayrılır mı hiç? Hele şükür içeri girebildi mübarek. Ateşin içine girerken de böyle yavaş yürüse ne? Ne olur? Kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, Allah'a bin kere şükür olsun. Şunların boş yere ölmelerine sebep olsaydım. Ya çıldırırdım ya kendimi öldürmeye mecbur olurdum. Allah'ın yardımı yetişti. Bu arada İslam Bey gelir. Beşinci sahne. Öncekiler İslam Bey. Sıtkı Bey. Gel oğlum, gel beyim, gel aslanım. Dünyada da, ahirette de yüzün ak olsun. Vatanını sevenlere ne büyük ibret gösterdin. Vatanı için ölmek isteyenlere ne güzel örnek oldun. Vatan sevgisi vücut bulsa elbette sen olurdun. Kahramanlıklarını Abdullah'tan işittim. İşitmeye de gerek yoktu ya. Seni bir kere gören, iki sözünü işiten ne olduğunu anlar. Beyim Allah seni bize bağışladı. Allah seni vatana bağışladı. Meğer benim planlarım hep boşunaymış. Düşman zaten gidiyormuş. Fakat kim bilirdi? Casus kullanmayı milletimizin şanına yakıştıramadım ki Böyle şeyleri öğrenmek mümkün olsun. Emeklerini helal et. Umarım bana darılmazsın. İslam Bey, Bey ne söylüyorsun? Ömrümde beni bu işe göndermenizden daha büyük bir iyilik görmedim. Siz bana vatanımın en büyük çıkarlarından birini emanet ettiniz. Siz bu kalenin kurtulmasını benim gayretimden beklediniz. Siz silah altında, düşman karşısında duran bin aslanı, Tutsaklıktan kurtarmak için düşündüğünüz en büyük çareyi benim elime bıraktınız. Ben üç ay hasta yatmış, bu kaleye hiçbir hizmet etmemiştim. Beni yurdu ve milleti savunmada, vatan sevgisinde on bin kahramana tercih ettiniz, kendinize denk tuttunuz. Bir kere düşünsenize, buradan gittiğim zaman devlet kadar büyüktüm. Çünkü devletin en büyük çıkarı benim ellerimdeydi. Vatan kadar kutsaldım. Çünkü bana ihanet. Vatana ihanetti. 12 bin Osmanlı kadar dehşetliydim. Çünkü 12 bin Osmanlı'nın göreceği hizmeti yalnız başıma yapmakla görevlendirilmiştim. Bir devlet gibi batıp da dünyayı dehşetler içinde bırakmak, milyonlarca kişiyi anasından ayrılmış yetimler gibi arkasından ağlatmak, 12 bin mert gibi dövüşe dövüşe şehit olup da tarihlerde tek başına bir ordu sayılmak, bir insana ne büyük şereftir. Bir kere gözünüzün önüne getirseniz. Sen gayretin ne demek olduğunu, büyüklüğün ne demek olduğunu benden iyi bilirsin. Ben vatanımı kurtarıyordum. Değil vatanın. Şu kaleciğin kurtuluşuna ben sebep olsaydım kendi gözümde ne kadar büyürdüm. Bir hayat. 40-50 yıllık bir hayat. 40-50 yıllık değil, bitmez, tükenmez olsun. Şu bildiğimiz hayat. Şu gördüğümüz dünyada yaşamak. Öyle bir büyüklüğün acaba bir dakikasına, bir saniyesine değer mi? Ben ne öldüm, ne de vatanımı bu kaleyi kurtarmaya sebep oldum. Yine zararı yok. Vicdanım pek hala biliyor ki, vatanım için ölecektim. Hatta vatanımın birkaç taştan yapılmış, birkaç duvarı için ölecektim. Beyim, siz bana demin, oğlum demediniz mi? Ben de size baba diyeceğim. Baba sözünden daha büyük. Daha kutsal bir şey bulamıyorum ki onunla hitap edeyim. Dünyada babamın sayesinde var oldum. Gerçekten adam olduğumu senin sayende öğrendim. Ver beyim, babacığım, elini öpeyim. İslam Bey'e sarılır, alnını öper, İslam Bey de zorla albayın elini öper. Sıtkı Bey biraz tereddütten sonra oğlum, aslanım, Yanınızda bir çocuk vardı, onu göremiyorum. İstan Bey, yapma bir telaşla. Çocuk mu? Hangi çocuğu? Anladım. Etrafına bakınır, biraz düşündükten sonra albaya yaklaşarak. Siz bana oğlum dediniz değil mi? Siz beni evlatlığa kabul ettiniz değil mi? Gönlümde bir sır var. Darılmazsanız söylerim. İnsanların içinde sormayın. Yalnız size söyleyebilirim. Sıtkı Bey. Burada kim var ya? Ha, bizim Abdullah. Sen biraz işine gitsene. Abdullah çavuş çıkarken. Ne işim var ki gideyim? Sanki ben burada bulunursam kıyamet mi kopar? Abdullah çıkar. Altıncı sahne. Sıtkı Bey, İslam Bey. Sıtkı Bey. Bir şey söyleyecektin. İslam Bey. Çocuk buraya gelemez. Sıtkı Bey, niçin? İslam Bey, namahremdir de onun için. Sıtkı Bey, namahrem ne demek? İslam Bey, namahrem mi ne demek? Beni söyletmek mi istiyorsun beyim? O, manastırlı bir kızdır. Birinci görüşte birbirimizi sevdik, ikinci görüşte ayrıldık. Ben vatanım için buraya geldim, o da benim için peşime düşmüş, buraya gelmiş. Vallahi ben getirmedim. Geldiğinden de haberim yoktu. Beni suçlama. Hem günahıma girersin hem beni büyük bir dert altında bırakırsın. Dünyada en namuslu seni bilirim. Bana senin gözünde suçlu olmaktan daha büyük namussuzluk olamaz. Sıtkı Bey, şimdi kim sana suçlusun diyor. Yanındaki çocuk için kız mıdır dedin? Manastırlıdır öyle mi? Git şimdi git. Ah zihnimden neler geçtiğini bir bilsen. Git çocuğu getir. Eğer düşündüğüm şeyler doğru çıkarsa bana yeniden can verirsin. Gözümde oğlumun yerine geçersin. Git diyorum. Benim manastırda bir kızım vardı. Kaybolmuş anladın mı? Git de bul. Bulursan belki o vakit gerçekten baban olurum. İslam Bey şaşkın şaşkın. Çocuk. Çocuğu istemiyor musunuz? O pek uzakta değil şuracıkta. Çağırayım mı? Sıtkı Bey. Hala duruyor. İslam Bey, Zekiye, Zekiye, Sıtkı Bey. Kızımın adını söylüyor. Ah insan dünyada bu kadar umulmadık mutluluğa kavuşur mu? İslam Bey, Zekiye, seni çağırıyorum işitmiyor musun? Yedinci sahne, Sıtkı Bey, İslam Bey, Zekiye. Zekiye, İslam Bey'e adamı hangi adıyla çağırırlar? Albayı göstererek, Baksana ikimizi de rezil mi edeceksin? Sıtkı Bey, Hızla Zekiye'nin yanına koşarak, Buyururcasına, Sen manastırlısın değil mi? Zekiye, Evet. Sıtkı Bey, Babanın adı nedir? Zekiye, Babamı görmedim ki bileyim. Sıtkı Bey, Kendi kendine, Zavallı çocuk. Zekiye'ye, Annenin, Zekiye, Annem öldüğü zaman ben çocuktum evde, herkes hanım derdi, adını işitmedim. Sıtkı Bey, bir çare kadın. Zekiye, başka bir emriniz var mı? Sıtkı Bey, kendini toplayarak. Kardeşin var mıydı? Zekiye, evet vardı. Sıtkı Bey, adı neydi? Zekiye, dikkatle albayın yüzüne bakarak. Tuhaf tuhaf şeyler soruyorsunuz. Sıtkı Bey, sadık değil miydi? Zeki'ye, İslam Bey'e, ah buldum, buldum babamı buldum, işte babam, işte dünyaya geldim geleli hasretini çektiğim babam. Şimdi sen inanmazsın, senin için öleceğime de inanmamıştın. Bak, bir kere gözlerine bak. Annem de benim için gönlünde bir kederi olduğu zaman yüzüme tıpkı böyle bakardı bak, Yürüyüşüne dikkat et. Kardeşim de bir telaş olduğu zaman tıpkı böyle gezinirdi. Şimdi benim için ağlıyor değil mi? Ben de biri için ağladığım zaman bilirsin ya, gözlerimi ellerimle tıpkı böyle kaparım. Vallahi babamdır, billahi babamdır. Gönlüm beni böyle sevgi işlerinde hiçbir zaman aldatmaz. İslam Bey, Zekiyeciğim niçin bu kadar telaş ediyorsun? Haline bakanlar vatanı tehlikede sanır. Beyefendi için babamdır diyorsun, yemin ediyorsun öyle mi? Ben de yemin ederim ki babandır. O beni oğulluğa da kabul etti. Zaten baban olmasa bile baban olacak. Sen benim değil misin? Zekiye, seninim. Yine seninim. Ne istersen emret. Sakın darılma, sakın kıskanma. Babamı kıskanmazsın değil mi? Vatanın için beni bıraktığın gibi... Bana da kendin için babamı bıraktırmazsın değil mi? İslam Bey, sana kim babamızı bırakalım diyor. Sıtkı Bey, buraya gel. Annen benim için verem döşeklerinde ölmüş öyle mi? Kardeşin can verirken ne dedi? Beni anar, beni arar etrafına mı bakardı? Zekiye, babacım bana acı. Bana acı da mezarlarını, rahat döşeklerini gözümün önüne getirtme. Yüzün o kadar beyazlamış ki, şimdi seni de mezardan çıkmış sanacağım da yanından kaçacağım. Sıtkı Bey, benim adalette Allah'ım, benim merhametli Allah'ım, nihayet kulunu dünyada yalnız bırakmadın. Nihayet bu zavallıyı her şeyden ümidi kesmiş halde bırakmadın. Lütfuna yüz bin kere şükürler olsun. Ne yaptım ki beni bu cömertliğine layık gördün? Bak kendi kendime saçma şeyler söylüyorum. Allah'ın cömertliği sebebe ihtiyaç mı duyar? İslam Bey, evet beyim, benim inancıma göre Allah'ın bu türlü bağışları sebeple hak etmek de gelir. Ne yaptın mı diyorsun? Her yaptığını bilemem. Şu kadar bilirim ki kendine gerçekten insan yapmışsın. Beyim, şu tabiada hepimiz birer parçaydık, ruh sendin, ölümden korkmadın. Hiç ruh ölümden korkar mı? Senin korkmadığını gördükleri için onlar da korkmadı. Herkese örnek oldun. Övmek için, yüceltmek için söylemiyorum. Benden, kızından, Abdullah'tan başka kimde gayret gördünse, o gayretin birazı da senin sayendedir. İşte bak, Allah yüreği senin gibi olanları dünyada da üzgün bırakmaz, ahirette de. Sıtkı Bey, ''Oğlum zihnin büyük hayallere kaçıyor.'' Ben zavallı bir kulum, burada görevimi yerine getirmekten başka bir şey yapmadım. İslam Bey, Her görevi yerine getirmek o kadar kolay bir şey midir? Seni önlerinde görmemiş olsaydı, acaba kaçı görevini yerine getirmeye çalışırdı? Sıtkı Bey, Sen de mi halkımızı bilmiyorsun? O gayret, milletin kanında var. Herkes anasından o vatanseverlikle doğuyor. İslam Bey, ben o sözüne belki senden fazla inanırım. Fakat siz de bu milletin daima önünde bir örnek görmeye, bir büyük adam bulmaya muhtaç olduğunu inkar edemezsiniz ya. Sıtkı Bey, muhtaçtır. Fakat kendini muhtaç sandığı için muhtaçtır. Birdenbire tavrını değiştirerek, acayip şey. Herkes zevkinde, eğlencesinde. Biz burada ağır meselelerden bahsediyoruz. Sizin için ayıp değil. Çocuğunuz yok ki evladın ne olduğunu bilesiniz. Ya ben? Benim iki ciğerparem vardı. 15 senedir ikisini de görmemiştim. İkisini de büsbütün mahvolmuş sanıyordum. Şimdi gözümün önünde birinin vücudu duruyor, birinin Allah tarafından gönderilen bedeni geziyor. Ah gönlümün ne halde olduğunu bilemezsiniz. Ben onu taş kesilmiş de, Ötesine berisine damla damla kan oturmuş sanıyordum. Şimdi hissediyorum. O taş elmas gibi parlamaya başladı. O kanlardan sanki deste deste güller açılıyor. 15 yıllık ömrümü gözümün önünden geçiriyorum. Ne gibi geliyor bilir misiniz? Sanki bir mezara girmişim de 15 yıl uyumuşum. Daha şimdi uyanıyorum. Dünyayı daha şimdi görüyorum. Zekiye'yi Kızım, ben yeniden dirildim. Ben yeniden gençleştim. Bak o kadar zaman hasretini çektiğin babanın yüzüne bak. Şimdi mezardan çıkmış sanmazsın ya. Babacığını sever misin? Bunun kadar sev demem ama biraz sevsen fena etmezsin. Bu zavallıya bir bakışın, iki çift lafın 15 yıllık ömrünü, 15 yıllık huyunu unutturdu. İslam Bey ''Zekiye'nin sizi sevmeyeceği gibi beni sevdiğine de inanmam.'' ''Zekiye, onun sevgiye inanmamak eski adetidir. Kendi sever de başkasının sevdiğine inanmaz. Babacım ben onun için hayatımı feda ettim. Fakat iradem elimde değildi. Sizin için, eğer, eğer onu düşünmezsem kendi irademle can veririm.'' ''Sıtkı Bey, kızım ben o kadarını istemiyorum.'' Beni de gönlünden çıkarma yeter. İslam Bey, acaba dünyada senin gibi bir babayı sevmemek hangi evladın elinden gelir? Sıtkı Bey, beni sen de biraz seversin değil mi? İslam Bey, hem ne kadar severim bilir misiniz? Vatanım kadar diyemem yalan olur. Zekiye kadar desem ona da siz inanmazsınız. Canım kadar değil. Çünkü can gözüme pek kıymetsiz görünüyor. Buldum beyim, babam kadar. Gerçekten babam kadar seviyorum. Sıtkı Bey, soracağım şeye doğru cevap verirseniz, beni sevdiğinize o zaman inanırım. İslam, Zeki'ye aynı anda, buyur sor babacım. Sıtkı Bey, hafif bir gülümsemeyle aralarına sokularak, düğünümüz, hani düğünümüz ne zaman olacak? Zeki'ye utanarak önüne bakar. İslam Bey, tereddütle, Düğün mü? Bendeniz bilemem, siz, nasıl düğün? Yine karar sizin, Sıtkı Bey. Eğer karar benimse, en geç bu geceye kadar bekleriz. Saate bakarak, Ooo, daha dört buçuk saat var, dört buçuk saat. Bir insan ömrü kadar. Ne çare, Allah sabırı versin. Zekiye, Bey babacım, kılcağızınla mı eğleniyorsun? Sıtkı Bey, uzaktan uzağa marş başlar. Gönüllülerin sesi de işitilir. E bak, yalnız ben eğlenmiyorum ya, herkes bir türlü eğleniyor. Onlar da bizim kadar mutlu. Yemin ederim ki bu mutluluk kalenin kurtulmasındandır. Kendi kurtulmalarından değil. İslam Bey'e, ne dersin? Bu kadar kuşatma, bu kadar güçlük gördük. Şu bilinen edepsizden başka kimse hiçbir şeyden bir kere bile şikayet etmedi. İslam Bey, halkta gerçekten gayret var. Sıtkı Bey, ona şüphe yok. Aman dinleyin, bana bu hava pek dokunur. Müziği de, sözleri de, batan gayretinin yaktığı yüreklerden çıkmış olmalı. Askerler, gönüllüler, Abdullah Çavuş gelir, bir bölük geçmeye başlar. İşte adu karşıda hazır silah, arş yiğitler vatan imdadına, arş ileri, arş bizimdir felah, arş yiğitler vatan imdadına. Cümlemizin validemizdir vatan, herkesi lütfuyla o besleyen, bastı adu göğsüne bir sağ iken, arş yiğitler vatan imdadına. Şanı vatan hıfsıbila duibat. Etmededir süngünüze istinat. Milleti eyler misiniz namurat, Arş yiğitler, vatan imdadına. Rehberimiz gayret-i merdanedir, Her taşımız bir nice bin canedir, Cane değil meyil bugün şanedir, Arş yiğitler, vatan imdadına. Yare nişandır tenine erlerin, Mevdise son rütbesidir askerin. 6 da bir, üstü de birdir yerin. Arş yiğitler, vatan imdadına. Sıtkı Bey, asanlarım nereye gidiyorsunuz? Düşman def oldu, acele bir işimiz kalmadı. Durun da biraz albayınızı dinleyin. Yemeği beş dakika sonra yeseniz olmaz mı? Abdullah Çavuş, Emredersen beş saat sonra yeriz, kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, siz bu tabiyeyi canınızdan kıymetli gördünüz. Her biriniz on kişiye karşı durdunuz. Doksan gündür çekmediğiniz çile, görmediğiniz zahmet kalmadı. Osmanlıların namusunu göklere çıkardınız. O şanlı babalarınızın evladı olduğunuzu gösterdiniz. Bundan sonra nereye giderseniz gidin, korkmayın. Gittiğiniz yerlerde de ben silistre muhafızlarındanım dersiniz. Ummadığınız sürmeti görürsünüz düşman memleketinde bile. Merd olan kılıcınıza, insan olan namusunuza yemin eder. Allah huzurunda alnınız açıktır. Vatanını sevenleri Allah da sever. Vatan sizden hoşnuttur. Şu taşlar, topraklar gösterdiğiniz kahramanlığı bilseydi, araya araya çocuğunu bulmuş analar gibi, vücudunuza dokundukça keyfinden, sevincinden par par titrerdi. İnsanlık sizden hoşnuttur. Elbette adınız asrımızın tarih kitaplarının şanlı yapraklarına yazılır. Cenab-ı Hak sizden hoşnuttur. Ettiğiniz hizmetleri şüphe yok ki melekler şimdiden rahmetle, hürmetle anıyorlar. Ettiğiniz fedakarlığın değerini ben bilirim. Acaba hizmetinizin kıymetini siz bilir misiniz? Vatanın en büyük, en yüce yerlerinden birini kurtardınız. Vatanı kurtardınız demem, çünkü onun esenliği dünyanın güvencesi altındadır. Baksanıza, üç devlet gelmiş, bizimle birlikte uğraşıyor. Abdullah Çavuş, sanki gelmemiş olsalar kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, kıyamet kopmaz ama sıkıntı çekilirdi. İslam Bey, ben o sıkıntıya razıydım. Biz yardımcısız da bu toprakları koruyabilirdik. Ölürdük, mahvolurduk, yine de yenilmezdik. Sıtkı Bey, öyledir. Fakat niçin yardımdan şikayet edelim? İnsanlık, medeniyet bizi haklı görüp de imdadımıza koşunca neden hoşnut olmayalım? Bize yakışan vatan sevgisidir, gurur değil. Askerler, padişahımızın bir kalesini kurtardık. Birçok şehit de verdik. Haydi bakalım, bana bir padişahım çok yaşa çağırın. Asker, Trumpet çalınarak, ''Padişahım çok yaşa.'' Sıtkı Bey, ''Hepsine.'' ''Kardeşler, canımızı tehlikeye attık. Vatanımızın çıkarlarını koruduk. Yine de koruruz, her zamanda koruruz. Biz Osmanlı değil miyiz? Osmanlıların şanı ne zaman olursa olsun vatanın en küçük faydası için ölmektir. Her yerde, her zaman bu yolda ölmeye hazırız.'' Yaşasın, yaşasın, İslam Bey, haydi bakalım Osmanlılar, hepsi bir ağızdan, yaşasın vatan, yaşasın Osmanlılar, perde kapanır.